Oh yeah. Çıkkasıydı. mekanet Bugün 16 Mart Salı. Yıl 2010, ay 3, gün 75. Kasım 129. 1431 Hicri Rebiülevvel 30, 1426 Rumi Mart 3. İstanbul'un işgali faciası 1920. Sırbistan'a NATO bombalarının bombardımanının başlaması. Günün tarihi 90 yıl önce bugün 16 Mart 1920'de İstanbul düşman istilasına uğramıştı. Müttefikler adına yapılan bu işgal sırasında Şehzadebaşı Karakolu ansızın basılmış, içeride bulunan Türk askerleri şehit edilmişti. İşgalin binbir tazdiki fedakar ve vatanperver İstanbul halkını sindirememiş, kurtuluş gününe kadar mücadeleden vazgeçirememiştir. 81 yıl önce bugün 16 Mart 1929'da geleneksel Türk tiyatrosunun ünlü oyuncularından Tuluatçı Kelasan Efendi 55 yaşında İstanbul'da öldü. 12 yıl önce bugün 16 Mart 1998'de 91 yaşında Paris'te vefat eden ülkede halk biliminin kurucusu Pertev Naili Boratav'ın arşivi tarih önderliğinde Türkiye'ye getirildi. Yemek listesi gün 75. Ispanak çorbası, balık, patates sote, salata, tahin elba. Büyük Saatli Marif Takvimi Yes, açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve onun açık gazetesi Ömer Madra, Avi Haligo ve Volkan Artur oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet Tammy Terrell'e de bir günaydın diyelim. 1970'te 16 Mart'ta yani bugün hayata veda etmişti ve sadece 24 yaşındaydı. Aslında kısa ömründe de biraz önce çaldığımız şarkıda The Onion Song Soğan şarkısı adlı ...parçada da kulak verdiğimiz gibi... ...Marvin Gay ile... ...birlikte... E, ...duet yaparak... ...çok ün kazanmış bir soul şarkıcısı... ...özellikle bir dönemin... ...durmadan hit parçaları... ...yani çok ticari bakımdan... ...muazzam başarıya ulaşan parçaları da... ...ortaya koyan Motown şirketi... ...soul müziğinin... ...en önemli kaynağı... ...oradan yetişmiş... ...fakat... Yani 1967'de Marvin Gaye ile biraz önce dinlediğimiz şekilde sık sık duet yaparken sahnede de birdenbire bir, bir performans sırasında geyin kollarında bayıl, baygınlık geçiriyor. Ondan sonra da beyin tümörü ve 24 yaşında hayata veda ediyor. Tamit Heral'a bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet haberlere bakacak olursak hiç anlamadığımız anlamlandırmaya çalıştığımız bir haberle başlayalım. Rengeiklerin biyolojik saati durmuş diye bir haber var. Yani bu rengeikleri için iyi mi kötü mü falan pek ya onu da anlamadık. Ama Anlaşılmıyor evet. haber işte. Yani bir değişiklik olduğu zaman dünyada bunun haber olması ihtimali yüksek. Ee, biyolojik saati durmuş mesela radikaldeki haberde daha çok evrime bağlanılmış. Daha doğrusu üst manşetinde, internet sitesindeki e, patlangacı evrim devam ediyor falan gibi bir şeydi. E, ama nedir, niye evriliyorlar falan filan oralar pek yok. Olanı söyleyelim. E, güneşin haftalarca tepede kaldığı ve haftalarca ufukta görünmediği kuzeyin aşırı koşullarıyla daha iyi baş etmesini sağlayan uyku uyanma ve metabolizma süreçlerini düzenleyen biyolojik saatleri artık çalışmıyormuş. Bu onlar için... Hayırlı bir habere benzemiyor bence ama. Yani bir uyku sıkıntısı çekiyor olabilirler en azından hani hafifçe söylemek gerekirse. E, şu ne demek zaten bilmiyorum. Arktik rengeyiklerinin artık biyolojik saatlerini kullanmayı bıraktığı belirtildi. Diyor. Su aç'a mı geçmişler? Vallahi olabilir yani sonuç olarak kapitalizm böyle bir şey <gülüyor> iyi kötü artık biyolojik saatimizi kullanmıyoruz. Demişler herhalde bu ortak karar en azından arktikteki yani kutuptaki rengeyikleri için. Evet yalnız tabi kim bilir kaç bin ya, yıldan beri bu dünyada bulunan hayvanlar değil mi rengeyikleri ve orada bölgedeki mesela pek çok başka canlıyla da tam bir uyum halinde yaşamaktalar. İnsanlar da hatta yiyorlar onların bir kısmını eskimalar falan. Kuzeydeki Avrupalılar da yiyorlar evet. aslında. Ve yani eskimolar bildiğim kadarıyla inuitler büyük bir saygıyla yaklaşıp işte onların o ünlü göç zamanlarını bekleyip sadece zayıf olanları avlayarak böyle onları bitirmeden bir hayat sürdürmeye çalışıyorlardı. Yani hormon salımını sağlayan iç mekanizmayı düzenliyormuş bi biyolojik saat. Işığın etkilediği hormonal ritme ışık olmuyor ya uzun süre. İyi de bunlar hep kutupta yaşadılarsa, evet. e, yani kutupta uzun süredir durum bu. Yani kışları karanlık, yazları gece olmuyor. Orasını anlayamadım zaten. hani Çünkü evrim dediğimiz süreç en nihayetinde yani ihtiyaç. 4 milyar değil mi? filan böyle bu bildiğimiz ee, kadarıyla. Büyük patlamadan sonra, dünya olduktan sonra hep bu. Yani bu faktörlerde demek. bir değişiklik şimdilik bildiğimiz kadarıyla olmadı ama... Yani genellikle evrim dediğimiz şey ya da hani bir şey adaptasyon genellikle bir süreç değiştiğinde bir durum farklı oluştuğunda ortaya çıkar ama Belki şöyle bir şey olabilir mi bu haber? Ha onların bir iç ritim saat ve bunu ayarlayan hormonları yok çünkü kutuplarda yaşıyorlar zaten hani 5000 yıl önce de baksaydık bunu görecektik. Bunun haber değerini yeni değeri. fark etmişizdir. Current Biology dergisinde çıkmış. İşte evet. currently... <gülüyor> Fark edilmiş bir durum olabilir mi acaba? Evet inşallah kötü bir haber değildir diye geyiklere diyelim ve bu geyik muhabbetini burada durduralım istersen. Yani, çok Kötü olmasa bir... gerek değil mi? Yani çünkü eğer ışıkla bağlantılı olarak bir hormonal farklılıktan bahsediyorsak diğer türlere göre. E, bu durumda zaten bu onların alışık olduğu zaten de uzun jenerasyonlardır devam ettirdikleri bir durum. Sadece... Biz yeni fark ettik yeni diye düşünüyorum. Biz yeni fark ben. ediyorsak o zaman kötüdür. Biraz geç kalmışız. <gülüyor> olabilir, olabilir. Zamanla. Evet, peki diğer haberlere de bakalım. Irak'ta Yadallavi başkanlığındaki pardon Maliki'nin liderliğini yaptı. Nureyel Maliki'nin liderliğini yaptığı koalisyon seçimleri kazanacağına doğru bakılıyor. Öyle hı hı. anlaşılıyor. %66'sı sayılmış oyların Bağdat ve güneydeki Basra dahil 3 Şii ilinde önde gidiyormuş. Maliki'nin liderliğini yaptığı hukuk devleti koalisyonu 18 ilin 7'sinde öndeymiş. E bu ne demek şimdi? Lake rakibi deniyor ya da Lavin Bunu da anlamakta rengelikleri kadar güçlük çekmeye başladığımı fark ettim. Burada da siyasi iklim adaptasyonuna ilgili bir evrimden bahsediyoruz. Hızlı bir değişiklik oldu. O yüzden adaptasyon burada daha hani en azından süreç olarak algılanabilir bir şey. Ama tabii Sün... anomali mi değil mi falan filan oralar ayrı konu. O da sünnilerin bulunduğu Ambar de aralarında olmak üzere dört ilde öndeymiş. Üçüncü ve dördüncü sıralarda Şii Irak Ulusal İttifakı ve Kürt İttifakı yer alıyor. Kürt İttifakı da çok şaşırtıcı bir şekilde Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerlerde önde gidiyormuş. Hmm. Erbil, Süleymaniye ve Doğuk vilayetlerinde. Irakı zaten bir galiba dün o hangi ekte zaman gazesindekiydi. Seçimlerin yapılması çok iyi de diye konuşmuşlar değil mi? Ama gidenleri geri getirmiyor diye. Yani şimdi zaten ağır beton duvarların arasında komşuluk Finlanda da biraz farklı oldu galiba. Bölündü biraz Irak gibi. İşgal öncesinde de çok harikulade bir durumda değillerdi ama şimdi daha zor bir durumda olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa keselim mi bu rengi, muhabbetini de? Biraz daha zor bir durumdalar sanırım, mı? Aslında ondan da emin değilim. E, bu seçim işlerinin tek iyi tarafı herhalde e, üç aşağı beş yukarı artık öyle ya da böyle bir sistematin kuruluyu olması ve belki işgalcilerin gidecek olması olabilir herhalde. Herkes de bu perspektiften bakıyordur Irak'ta da, işgal eden ülkelerde de. diye düşünüyorum ben? Değil mi? İki tarafında işine gelecek olan bu herhalde. Neredeydi o? Bu yeni kurulan sol partinin şeyinde mi? Irak'taki durum <gülüyor> filan gibi. Evet, evet. evet çeşitli bahsediyor. durumlar vardı, evet. Nazikçe yazılan. Evet, bu arada Felluce'de en kanlı olayların geçtiğini sık sık haber verdiğimiz Felluce'de kentte bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 ölü 20'ye aşkın yaralı var. Askeri kontrol noktası yakınında işçiler, gündelik işçiler çalışmaya gitmek üzere toplandığı sırada patlamış. Yani orada e, bitmek tükenmek bilmeyen şiddet acı, kan böyle gidiyor. Afganistan'da 5 kişi öldürülmüş Pakdiye ilinin Barmal bölgesinde hepsinin Militan olduğu söylendi. İyi yani sivil yoksa değil mi sorun yok. Böyle de bir noktaya geldik ki artık insanları sivil olanlar ve olmayanlar diye ayırdık. Ardından aman bari sivil öldürmesinler diye sivil olmayan dediklerimiz öldüğü zaman tamam sorun yok olur Onları da militan de öldürdüklerini de militan diyorlar genellikle. Evet. Bir de kabul etmek durumunda kalıyoruz. Daha fazla bunu adlandıracak elimizde araç yok yani. Geçelim onu da. Şimdi ilginç bir haber var. MTV MSNBC'den okuyalım. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 35 yılın en ciddi krizi çıkmış. Niye çıkmış bu kriz? Niye çıkmış Vallahi bilmiyorum. Ben de bir kriz olduğundan hiç emin değilim ben. Ee, yani aslında 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz hesapta işte dün de verdiğimiz. Bu 1600 konut tam da... Ee, Barış kurmak üzere, barışı var etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri bölgedeyken e, açıklandığı için ki İsrail tarafı da zaten e, rahatsızlığı belirtmişti. İçişleri Bakanı demişti ya yani bizim karışacağımız işler değil tabii. Bana gelmiyor bu kadar ufak işler ama haberim olsaydı birkaç gün e, ötelerdik tabii e, demiş idi. Peki niye kriz çıkmış? Kriz neredeymiş daha doğrusu Amerika ile? Ya aslında kriz... Yok bir kırgınlık var daha çok hani arkadaşlar arası bazen olur ya böyle bir gerginlik durumu bir tatsızlık yani bunun bir sebebi olması da gerekmez bazen. Yani şimdi şöyle haberler veriliyor işte MTV MSNBC'de de var Voice of America'da da var. İsrail'in Washington Büyükelçisi Amerika İsrail ilişkilerinin proje yüzünden son o 35 yılın en düşük düzeyine indiği duyar, uyarısında bulunmuş. Yani elçi mi çekiyormuş? Mitchell Yok. Mitchell'ı gönderecek. Ya öyle bir şey yok. Ya Zaten galiba sorun tam e, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı minvalde benim anladığım. Çünkü Amerika şeye inanmamış. Joe Biden bölgedeyken bu kararın açıklanmasının şansı olduğuna inanmamış. Siz bayağı bize de çomak, e, pardon, avı altından sopa göstermektesiniz. Evet. Evet, hakaret de saymış. Hatta David Axelrod da ABC televizyonuna bir demeç vermiş yetkilisi. şeyin. Obama'nın yetkililerinden biri danışmanı ve bu inşaat planı hakaret demiş, barış ve güvenliği savunan herkesi rahatsız ettiğini söylemiş. Ya, bana kalırsa sorun e, belli ki okkalı bir papara kısmı olması İsrail yani bu tam diplomatik e, jargona uygun bir şey değil ama belli ki Amerika e, İsrail tarafına sert bir şeyler söylemiş çünkü şimdi İçişleri Bakanı Eliyahu Yishai'nin hani bu söylemiş olduklarını biz niye söylüyor ki bir garip durum diye e, tanımlamıştık. Aslında belki de arka planda ağır bir Papara Varidi diye düşünüyorum. Hala o Paparan herhalde düzeltimi sürecindeler. Ben onun ondan dahi emin değilim. Çok şüphecilikle suçlayabilirsin beni bugün. Papara bilemi yok diyorsun. Bence yok. Vardır yani. Niye ne oluyor o zaman? İsrail'in inşaat planı hakarettir demiş David Axelrod. Barış ve güvenliği savunan herkesi rahatsız ediyor demiş. Barış ve güvenliği savunan herkesi bu mu rahatsız ediyor? Yoksa acaba oranın 1967'den beri işgal altında olması daha çok rahatsız etmiyor mu acaba Amerika'nın da yardımlarıyla filan? Dünyada hiçbir ülkeye yapmadığı kadar 3 milyar dolar yıllık yardımda bulunuyor Amerika. Ve onlara herhangi bir etki olacak mı? Şimdi şurada soru şu, uluslararası hukuka aykırı mı değil mi bu? Yani mesela ne diyor? Ee, bu genişletmeyi şimdilik durdurun diyor, değil mi Amerika Birleşik Devletleri? Evet. Ama zaten onun, konu bu değil ki, konu o yerleşimlerin tümünün uluslararası hukuka aykırı olması. <gülüyor> bu bir, önceki adımla hep... çok bağlantılı aslında. Hani e, insanlar öldürülmemeli, değil mi? Öldürülmemeliler. Ama hani e, madem ki öldürüyorlar. Öldürücü... O zaman sivil mi değil mi diye bir ayrım koyuyoruz ya. Bunun gibi bir şey. Hani kötünün iyisi. Ben Hı -hı. öyle anlıyorum. Yani, hani nasıl yapacaksınız nasıl? siz bu evleri? Ya da nasılsa işte bu insanlar öldürülecekler. E bu durumda e, nerelere ev yapılabilir? Nerelere yapılamaz? E, hepsi işgal toprağı olabilir ama belli ki bir kısmı iç edilecek. Diyerek olay başlarsak yaklaşım böyle olursa daha rahat olabiliyor galiba. Yani bütün dünyanın, dünya kamuoyunun ve Birleşmiş Milletler'in... Tüm kararların İsrail ve Amerika dışında herkesin kabul ettiği bir kararı uygulamıyor diye mi sinirleneceğiz? Galiba. İyi o zaman. Bu burada renge yıkları nereden geçecek? Ee, yani biyolojik saatlerine göre bir yerde. <gülüyor> Büyük ihtimalle. Yani sorunları böyle çözüyoruz gibi görünüyor. Yani durumu öncelikle kabul ediyoruz. Ha tamam burada bir işgal var. Evet bu işgal belli ki bir çöreklenme durumunda. Ha, o zaman e, hangi yerlere ev yapıp hangi yerlere yapılmayacağı üzerinden bir duygusal sıkıntı yaşayalım diyoruz. Ya da burada bir işgal var. E, insanlar öldürülüyor. O zaman hangilerinin öldürülmesinin makbul hangilerinin öldürülmesinin makbul olmadığına dair bir karar verelim gibi seçenekler çıkıyor ortaya. Peki benim sorum şu dönüp geri dönerek. Hem MTV'ye hem de e, şeye, Voice of America'da haberleri hazırlayan. Bunun neresi kriz ve Amerika niye sert çıktı diye yazıyorlar. Böyle bir şey yok ki. Ya işte Her Biden şey. bir şeyler demiş. İşte İsrail özür diledi falan. Demek ki altta neler dönüyor gibi bir hayal gücü de olabilir. Veya sızmadır belki. Asla özür falan dinemediği gibi. Yahu bize hiçbir şey vazgeçiremez demiş zaten. Bunları yapmaktan. Niye 35 yılın en ağır krizi oluyormuş? Netanyahu'nun danışmanları da sakinleştirme çabasındalarmış abi. Öyle mi? Kimi? Herhalde bizi. tuttukları Amerikalıları. Ve bizi. Bizi de mi? Ortalığı. Öyle diyor NTV'nin haberi. Ortalı. Bir kriz var mı yok mu? İsrail suikastin de reklamını yapıyormuş bu arada. Adam öldürdü ya. Gayet aslında iyi bir suikasti, kaliteliydi. O açıdan da önemliydi. E, kimden bahsediyoruz? Mahmut El-Mephuh'un -huh. e. öldürülmesinden. E, Dubai'de öldürülmüştü. Ve ardından da hatta bir süre hani kriz çıktı. Hatırlatma babında çünkü. O kadar hızlı geçiyor ki gündem e, bir miktar unutulmuş olması ihtimali bile gerçek bence. Benim kafamda epey silikleşmişti. E, başka ülkelerin pasaportlarıyla gidip e, Dubai'de... Bayağı suikast falan filan yapmışlardı. Mossad ne olduğu iddia edilen kişiler falan diye devam ediyordu haber. Ee, İsrail'de bir reklam filminin malzemesi olmuş. Bir market zinciri suikaste gönderme yaptı. Reklam filminde fiyatları yok et sloganını kullanmış. Çok ince bir şey ya. Ee, gizli kamerayla çekilmiş gibi falan işte. işte. En nihayetinde bence işin özünü anlatıyor. Birileri marketlere gidecekler fiyatları ve e, reyonlardaki ürünleri yok edecekler. Ve bunun için bütün her şey. Yani bu Dubai'deki adam boğma da bundan bağımsız değil. Bence e, oradaki örgün sistematikten bahsediyor olabilir. Belki bir eleştiri filmidir. Ye, bir anda. Yerinde olmuş diyorsun. Çok yerinde buldum ben. Bu bir parodi. Dubai'de olanların taklidi. Bütün İsrail televizyonlarındaki komedi programları bunu yapıyor. Biz niye yapmayalım? Demiş grubun reklam bölümü yöneticisi Sefi Şaket. Çok haklı. Öyle yani ben hak veriyorum hakikaten. Sonuçta mantığı buradan kurduğumuz sürece böyle olmaması için bir sebep yok. İsrail Mısır sınırına da bariyer örüyormuş. Madem İsrail'den girdik paketi kapatalım bari. Kaçakçılığı önlemek istiyor İsrail biliyorsunuz. Yıllardır bunun için çalışıyor. En son dökme kurşununda temel sebeplerinden biriydi. İşte Mısır'la kaçakçılığı önleyeceğiz diye. Şimdi Mısır sınırına bariyer öreceğini duyurdu diyor. Bariyer dediği duvar diye tahmin ediyorum. Bir İngilizce azizliği olabilir. Hı hı. E, ama zaten Mısır sınırına bariyer örülmekte değil miydi? Evet. E, i̇şte orayı anlayamadım. <gülüyor> Daha çok kavrayamadım kısım bu oldu. E, yani aynı o işte Filistin çevresine koyulan işte güvenlik çitleri, uyarı önlemleri vesaire vesaire vesaire refah sınır kapısı ve çevresine e, gayet güzel bir şekilde konulacak idi. Belki de bu Mısır İsrail sınırına da mı konulacak diye düşünüyorum. Ama o zor yani hani Sina çölü falan geniş bir sınırları olduğunu söylemek mümkün. İsrail'in boyutu üzerinden düşündüğümüzde. Pahalı olacak bu iş. E, alırlar Amerika'dan parasını yaparlar. E, olabilir ama vermeyedebilir. Avrupa edebilir. Birliği'nden alırlar o zaman. Avrupa Birliği veremez. Dökme kurşundan beri kararı var. Yapamaz yani böyle bir anlaşma. Gerçi yapmıyor mu yapıyor ama. Yaparsa... Çok da bir şey diyemeyiz gibi değil mi? Yani Avrupa Birliği silah satışlarını falan durdurduğunu san, zannetmiyorum İsrail'e. Yok durdurmayla ilgili bir karar almadılar. Geliştirmemeyle ilgili ilişkileri bir karar alındı. O ne demek bilmiyorum ama hani geliştirmiyoruz ilişkileri daha fazla. Öyle bir ayrıntının içindeyiz. Işte. İki devlettir çözümü ve Filistin'in de bağımsızlığını ilan etmesinin zamanı kesin geldi. de Geçiyor bile diye yazmış Yohan Hari. Hı hı ve bütün dünyada da zaten İsrail ve Amerika dışında buna karşı çıkacak bir şey çok zor bulmak diyor. Netanyahu'nun da bütün afrat afrasına rağmen de panik halinde enteresan bir durum var yani Yahudilerin ömür boyu istedikleri kendilerine güvenli bir ev vatan ana vatan hakkını Filistinlerinde de istemesinde bir sakınca yok demiş. Bağımsızlık ilan etmeli. Ondan sonra da biz bize kalıyor gerisi diyor. Biz biz seyreden milli milyarlara kendi hükümetlerimize bunu gerçek karanlıkta bir ulumadan çok bir gerçeğe dönüştürmek için de bize düşüyor kendi hükümetlerimize demiş. Enteresan olabilir yani. Şimdi bir de İsrail'le ilgili defteri de kapatamıyoruz. bu sıralarda elimizde ebeş şey var, e, Betlehem filan gibi önemli kuruluşları var ya insan hakları kuruluşları İsraili, e, New Israel Fund diye de bir şey ve e, bir de İsrail'de Sivil Haklar Birliği gibi kuruluşlar, ben, Benjamin Netanyahu da hepsini kapatmaya çalışıyormuş. Bunu biliyor muydun? Öyle mi? Chris Hedges, evet. Ne dayanarak kapatmaya çalışıyormuş? Ee, belli hukuki şeylerle işte mali hukuki vesaire. Yani uzun bir yazı var. Truth digde çıktı Chris Hedges'in tamamını okuyamadım. Fakat e, hem barış aktivistlerini kovmaya ve dışarıda tutmaya, özellikle yabancı olunca hı hı. Filistin topraklarından, yani işgal altındaki Filistin topraklarından. Hem de işte bu Goldstone raporu hep üzerinde durduğumuz liberal Yahudilerin de çok zor durumda kaldığını hem Amerika'da hem dünyadakini söylüyor. Çünkü yani bir sürü de ciddi direnişçi hareket çıkıyor yani İsrail'in içinden de Refusenik dedikleri. İşte courage to refuse, cesaret et. Reddetme cesaretini gösterir. Şiministim, daha önce bahsettik Şiministim'den hı hı. de. Ficnihani retçi liseliler. Evet. Ya da yeni profil diye bir şey varmış. Yani İsrail ordusunda katılmamak için orada görev almamak için uğraşanlar var. Ya, fakat şeyi tabi. o ıı, düzenlemeye çalışıyorlar aslında onlarda yani bunları dışarıda tutabilme tutmayı başarırlarsa özellikle dışarıdan gelen destekçileri tecrit etmeyi ve doğru ile yanlış arasındaki farkın arasını açmayı başarabilirler diye de endişeli bir yorum da vardı aynı zamanda Chris Hedger'dan ama yazının tamamını okuyunca Belki daha sonra karar verebiliriz ona da. Evet Türkiye'deki haberlere de gelelim. istersen bir ara verelim. Şimdi ondan sonra da hangi haberle, 211 generale balyoz karnesi diye bir haber var Vatan Gazetesi'nde. Balyoz Harekat Planı, Planı'nı hazırlayan ekibin gizli notları soruşturma dosyasına girmiş. 16 generalin darbeye tam destek verdiği. 55'inin karşı çıktı. 24'ününse tabrunun bilinmediği belirtiyor. Bir çeşit anket yapılmış. Anket de değil galiba. Çünkü bence tam şey olmuş. Karnı. Hani generallerin hepsini tanıyan birisi oturmuş. Ya yani işte yanına basmışlar çünkü e, belgeyi de. Oturmuş, şey yapmış gibi geliyor bana. Hani e, işte atıyorum Ömer Madra belki kabul edebilir. Bütün açık açık radyoda çalışanları bilen birisi otursa hani bu olur. Ya bu olur ama tam da olmaz kaypaklık yapar falan gibi böyle. Ee, bu şey, örneği tesadüfen şey verdin gibi. değil mi? Ee, Ömer Madra örneği adın geçiyor ya bir tu general Ömer Madra diye Elma Da Bölge Komutanı olarak <gülüyor> <gülüyor> Malios darbe planı soruşturmasında tutuklanan Çetin Doğan 216 generali destek verecek ya da vermeyecek diye isim isim fişlemiş deniyor. Çetin Doğan'ın da yapmış olduğu söylenebiliyor bunu. Çetin Doğan'ın yapmış olma ihtimali var ama bir yandan çünkü kendi yanına 3 artı koymuş o zaman. Yani tamam anlamında. Çünkü düşünce diye bölüm var. Çeşitli artılarla konuluyor. Artı, eksi, soru işareti ya da 2 artı, 3 artı olabiliyor. 3 artılı 2 kişi var bu listenin görünen kısmında. 1'den 17'ye kadar görünüyor Vatan'ın birinci sayfasında. 3 artı alan bir Çetin Doğan var. Bir de Şükrü Sarıışık. ...var biri beşinci ordu komutanı... ...biri birinci ordu komutanı görünüyor. Peki... ...eksi ver verilenler kimler? Yaşar Büyükanıt... E ...eksi almış. Hilmi Özkök ile ilgili düşünceler... ...ve değerlendirmeler bölümü de... ...boşmuş. Öyle mi? Yani, tamamen boşmuş. Tamer Akbaş'a... ...soru işareti konmuş. Pek şey yapılamamış... anladım üçüncü ordu komutanı... ...ne tarafta durucu. Zaten şey... ...yanına da değerlendirme yapılmış... Mesafeli Yaşar Paşa ile yakınlığı. Ee, sanırım Yaşar Paşa burada bir rahatsızlık belirtmiş. Evet yani Işık Koşener e, halen Kare Kuvvetleri komutanı ve Ağustos ayında da Yüksek Askeri Şura adına sonra Genelkurma Başkanlığı'na getirilmesi bekleniyor. Orada listenin düşünceler bölümünde eksi ifadesi yer alıyormuş. Hı hı. Yani tamamen bir İlk okulla kadar gerilemiş bulunuyoruz. Karne, anaokulunda karna verilmiyor değil mi? Not. Ya veriyorlardır artık. O sistematik hani kanser gibi bir şey olduğu için illa rekabet, rekabetle birlikte notlama giriyordur devre. En azından ilerinde tırnak içi. Ama benim bu regresyon diye nitelendirebileceğim durum şimdilik ilk okul, ilk öğretimle sınırlandırılabilir mi? Sınırlandırılabilir. Ben daha çok bu ordu komutanı değerlendirmesi kısmını ilginç buldum aslında. Daha dedikoduya açık, daha eğlenceli, daha sosyal hani artı eskiden, eksiden. Geçimsiz birisidir. Ya da şahsi menfaatlerini ön planda tutar. Ya da her türlü desteği verir. Tüm general Muzaffer ve ekibiyle görüşün. İkna edilmeli, Aytaç Başa ile birlikte hareket eder. Görüşüldü, haber bekleniyor gibi şeyler vardı. Kıvrıkoğlu'nun desteği alınabilir... Ege Ordu Komutanının deniyormuş, Şırnak'ta görev yapan saldırı Berk içinde her zaman aranabilir deniyormuş. Üç artısı olan e, demin bahsettiğim gibi 16 general vermiş, üçü zaten Balyoz'da tutuklanan generaller arasında imişler. Evet ve gün geçmiyor ki bir belgeyle daha karşı karşıya kalalım. Artık hakikaten ne takip edebilmek ne de bağlayabilmek kolay değil ciddi ciddi e, kafa patlatsanız da kolay olmuyor artık o kimdi o kimle niyeydi falan diye devam ve, yani isim verebilmek anlam verebilmek ve anlamlandır, anlayabilmek önce sonra da anlamlandırabilmek için fedakarca çalışıyoruz şurada koridorlara yatak yorgan serdik volkan da bulunuyor aramızda. Hep beraber bir anlamlandırma girişimi içindeyiz ama çok başarabildiğimi söylemem. Ben kuzey kutbuna gitmeyi düşünüyorum. Neden? Rengiikler üzerinde araştırma mı yapacağım? Belki ondan sonra dönüşte daha anlamlı bazı şeyler duyabileceksiniz. Yani anlamlı olup olmaması senden bir kaynaklı ondan emin değilim. Benim sıkıntım o yani seni yine yollayalım Kuzey Kutuna deneyelim ayrı konu ama. E, yani gün geçmiyor ki kısmı o kadar o kadar yoğunlaştık ki artık gerçekten herhalde e, bir sene sonra neyin neyle ne kadar bağlantılı olup kimin neyden kaynaklandığı falan. Hani kronolojik bir bakış açısı ya da bir olaylar örgüsü çizebilmek için baya baya uzmanlık alanı oluşacak. Ee, bence bir e, darbe ana bilim dalı başkanlığı ya da junta e, bölüm kürsüsü falan gibi bir şey kurmak gerekiyor artık Bu akademik konu haline gelmeye başladı ee, Bu konuda ilk e, derli toplu bir kitapta yayınlandı Seyfi Öngider'in darbelerin ta Osmanlı'dan alarak bugüne kadar getirme çabası Belki bu dinleyici destek projesi özel yayını bittikten sonra ...çağırıp kendisinden de bir değerlendirme isteyebiliriz. İlginç çünkü. Yani yüzyılı çok aşan bir durum var. Balyoz çok ciddi bir konu. Bir hukuk devletinde olacak şeyler değil. Ciddi gerçekten. Her kurum kendi içinde yanlış yapanı ayıracak. Çok açık demiş Abdullah Gül. Afrika'dan balyozu değerlendirirken... backwater riding and the river's dead on overflow you know the backwater riding you know the river's done overflow well it's done washed our homestead sit down And we can't live there no more I was sitting in my kitchen I was looking where I crossed the way I was sitting in my kitchen I was looking where I crossed the way Well, I see that meadow twister coming. I started in to pray. I say, Lord, turn your twisted other way, Lord. Torn your twisted other way. Well, the little children heard me, and they all joined begin to pray. You know the shack where we're living, it's really rocked, but it never fell. You know the Lightning Hopkins then Sam, Lightning Hopkins Blues gitaristi ve şarkıcısı tabii Teksas'ta doğmuştu dün 1912'de, 1982'de ölümü. Onun Backwater Blues diye bilinen çok, çok bir blues standardı diyebileceğimiz şarkısını dinleyerek devam ettik Açık Radyo, Açık Gazete. Evet, balyozun çok ciddi bir konu olduğunu söylediği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bir hukuk devletinde olacak şeyler olmadığını, her kurumun kendi içinde yanlış yapanı ayıracağını söylemiş. Büyük kurumların içinde tabii ki yanlış yapanlar olabilir, olacak, alacak, kenara koyacak, o kadar demiş. Ve böyle bir bu Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları... Normalleşme sürecinde özel yetkili savcıların hukuk devletine yakışmayan şeyleri didik didik edeceğini büyük kurumlarında yanlış yapanı ayıracağını, kenara koyacağını söylemiş. Çeşitli gazetelerde var bu Haberstar'da da görüyoruz, Yeni Şafak'ta. Bunu herhalde burada bırakalım. Bu Demin sözünü ettiğimiz bu liste, darbe listesi hakikaten gene içinden bir türlü çıkmayı başaramadığımız bu gerçek gerçeküstü durumu pekiştiren şeylerden bir tanesi herhalde Hı -hı. değil mi? Yani şeyden de bir tan yerinin bilgisayarından çıkan bir listeden bahsediliyor. Bu bir gerçek yani. Sonra taraf e, muhabiri Baransu da bunu kendi kitabında yeni yayınlanan kitabında karar adlı kitabında da yayınlamış Genel Kurmay Başkanı İlker Baş, bu Kara kuvvetleri komutanı Işık nerede fişlenenler arasında deniyor. Çok acayip bir şey. Baş bu ikna edilmedi diye şey yapıyor. Jandarmadan 28 general var artı eksi verilmiş. Peki bu konuda fazla da bir e, yorum yapılacak bir durumu yok ancak biraz önce başladığımız konuya başladığımız gibi bir geyik muhabbeti yapabiliriz. Onun için bırakalım bunu da. Yani bu geyik bize mi ait emin değilim. Benim daha çok hissettiğim şey bu geyi yaparken, e, bu muhabbeti yaparken daha doğrusu biraz hırsızlık yapıyor falan gibi hissediyorum kendimi. Yani yaratıcılık bizden değil. E, tek gereken arka arkaya dizmek oluyor. Hani çok mekanik bir iş mi yapıyoruz diye böyle bir endişeye kapılıyorum bazen. Yani gündem kendi kendi götürüyor gibi. Sanki arka arkaya üst üste koysan zaten bir akış var ki. Tamam. Evet, diğer dünya... katmanın yoluna bakalım yani bizde program. <gülüyor> Yavan mı oluyor diyorsun? Yani şimdiye kadar yalnız hiç bu tarzda bu düzeyde konuşmaların yer aldığı bir dönem hatırlamıyorum ben. Yani mevcut ve eski genel kurmay başkanları hatta Gelecekteki genel kurmay başkanlarının da arasında bulunduğu yüksek rütbeli pek çok subayın e, generallerin tüm or, kor or generallerin hepsinin darbeden yana mı olup olmadığı gibi tartışmaların yapıldı ve burada da insanların işte tutuklanması, hapislere atılması, öldürülmesi, patlatılması filan gibi iddiaların da yer aldı çok acayip bir e, durumla bahsediyoruz, durumdan bahsediyoruz. Peki devam edelim. Ne yapalım yani? Ne oluyor böyle vakalar? E, i̇şte kim kimi yakalar, oraları da biraz karışık mevzunun. İşte oluyor deyip şimdilik durmak gerekiyor sanırım. Evet yani bu durum burada tabii e, özellikle medyanın kendimiz de parçası e, olarak Görmeye her nasılsa biz de parçası olarak gördüğümüz kendisini medyanın da durumu çok ağır aslında yani Neşe Düzen'in yaptığı mülakatte Ergun Baba'nın çok acayip açıklamaları da var yani onlar da Ergun Baba'nın yaptığı acayip açıklamalar hı hı. Star gazetesi yazarı köşe yazarı ama bir dönemin sabah gazetesi ve yeni bin yıl gazetelerinde yönetiminde bulunan Ergun Baba'nın yani pek çok ciddi bir sorun var. Yani medyanın da bayağı talimat aldığı hatta ordudan, askeriyeden, kiminden de ayrıca kimin mit için paralı, kimin de gönüllü çalıştığı gibi Milli İstihbarat Teşkilatı gibi tartışmalar. Ve yani suçların desteklenmesi çok e, ibret verici bir durum da çıkıyor bu Neşe Düzey mülakatı bugün de devam ediyor. Bu e, hakikaten e, içinde bulunduğumuz değerlerin bir yere çapalanmasını da çapa atılmasını da güçlük e, güçleştiriyor yani. Murat Belge de bunu yazmış. Mesela Ergun Baba'nın Neşe Düzel'le konuşması devam ediyor ama dün yayımlanan kısımdan sonra tamamlanmasını beklemeden ben de bir şey birkaç şey söyleyeyim diye düşündüm. Medya-ordu ilişkileri hem bütün toplum açısından son derece önemli hem de bizim gibi medyanın içinde tamamen ya da kısmen olanlar açısından son derece ilginç. Yani bu çarpık ilişki demiş Belge. Tarihimizde çok gerilere uzanır militarist modernleşme biçiminin kaçınılmaz kıldığı her şey kıldı. Her şey vatan için anlayışı burada da kendini göstermiştir. Son dönemde yargıç ağzından çıktığı aktarılan söz konusu olan devlet çıkarıysa gerisi teferruattır sözü ve çeşitli versiyonları bunun bir medya mensubunun ideolojisini de pekala yansıtabilir ve bir yargıca yakışmadığı gibi işi medyada doğru bilgi üretmek olan birinin ağzına da yakışmaz diyor. Ama çok oh, hakikaten e, şey, medya bu konularda gırtlağına kadar pisliğe batmıştı. Temizlenmesi gerekiyordu. Başka mesleklerle kıyaslandığında bu işlerin böyle gittiğinin bilgisinin ilkin burada patlaması da doğaldı diyor. Medya bir tür vatan kurtarıcılığının sonuçlarını görüp bunun dışına çıkmaya karar verince bu karar bütün medyanın vermesi gerekmiyor ama ben bunu yapacağım diyen bir gazetecinin çıkması çok şeyin değişmesine de yetiyor diye bir parantez koymuş. Yani böyle bir devam, böyle bir şeyin devamının da geleceği tahmin edilebilirdi diyor belge. Ayrıca sorun yalnız medyada temizlik değil elbette, toplumun topluca temizlenmesi gerekiyor demiş. Söyle tabi. Evet, sadece medyada böyle deyip sıyıraması. Ama e, tabii medyanın durumunuysa e, toplumun diğer kesimleriyle aynı tutmak da mümkün değil. Çünkü belirleyici etmen faktörlerden evet, biri. Belirgele... Yani şurada yazanlar evrenimizi ve hayatımızı belirliyor. Üç aşağı beş yukarı. Evet, Nedense aynen. gerçek sayıyoruz falan. Bunun üzerinden de bir hayat kurguluyoruz. Yani e, kirletme zaten aynen öyle onu söylüyor belgede ve kirletmeyi yaratan koşullar buhar olup havaya karışmadı. O koşulların da ürünlerin de savaşan Silahçıları halen ortada. Onun için öyle çok düz bir arınma, yıkanma, paklanma süreci olmayacak bu. Bakalım Ergun daha neler anlatacak diye de bitirmiş bugün devam ediyor çünkü o da Ergun baban sabah eski yayın yönetmeni 28 Şubat'ta gazetecileri hedef alan Andıcın düzmece belge olduğunu bilindiğini söylemiş medyada. Ve genel kurmaydan kullanılacak diye emir gelmiş. Sakık'ın ifadesi bile yoktu ortada ama haberi vardı diyor. Ve mesela Fatih Çekirge Tara gitmesin diye Dinç Bey 500 bin dolarlık çek vermiş. Cem Uzun 1.5 milyon dolar verince Fatih gitmiş diye devam eden. Giderken de sabahtaki odasının kapısına bilginin çekini asmış. Hmm. Çeki iade etmiş başka çek alınca. Hmm. E bu şık bir hareket. Bence de. Ya ben olsam iki çekindi üstüne otururdum açıkçası. İki yerde birden nasıl yazı yazacak? Ya almışım şey... artık canım ama sen de. O sonra uzayan bir süreç olur kalır yani. Bu benim tabi yani Sayın Çekirgen'in böyle yapmaması şık. <gülüyor> kapıya <neyle> asmış <gülüyor> Detayları bilmiyorum ama hani çok. Kamayla falan mı acaba? Ya kapıya bir şey asmak da çok kolay değil ya. Hani ya bir raptiye falan taşıyacaksınız yanınızda. Tık tık tık tık tık tık asmanız lazım. Ya da lazım. yiyemenden yeni geldiysen cembiye denen o eğri hançerle laağlı ha, mesela Tükürükle de yapışır ama o düşebilir. Falan bilmiyorum. Evet. ya yani Bir şekilde yapıştırmış kapıya yani. Yapıştırmış. Çok ilginç. Ee, gerçekten ee, Neşe Düzel'in bu pazartesi konuşmaları adı altında ama genellikle Salı'ya bazen çarşambaya Aha. kadar da genişleyen çok ilginç. Yani Mete Tunçay'la yapılmış olan tarihçi Profesör Mete Tunçay'la yapılmış olan da ilginçti. Dinç Bilgin'le de geçen hafta sabahın patronuyla eski patronuyla yapılmış mülakatta ilginçti. Devam ediyor yani mafya Ergenekon'la iç içeydi diyor mesela basını tehdit etti. Çakıcı bana senin işin yazı yazmak, benim işim de yazı yazıp kafamı bozanları vurdurmak demiş mesela. Hmm. Böyle bir muhabbet. İş bölümü. İş bölümü. <gülüyor> basın hükümet kuruyordu diyor. Zafer Mutlu, Çiller Baykal Koalisyonu'nun kurulmasında kilit oynadı. Baykal'la görüşüp sonra Çiller'le görüşüyordu diyor. Şimdi basın mı hükümet kuruyordu, Hü ee, ordu mu basın kuruyordu falan diye de bir... Baba'nın anlattığı şeyde şöyle bir yapı var çünkü. Ordu basın kuruyordu, basın hükümet kuruyordu. Evet. E bu bir çeşit aslında kuvvetler ayrı sayılabilir. Yani bence özünde artık bir demokratikleşme sürecine doğru da girmiş kendi ekseninde galiba. Evet yalnız şöyle bir ufak var. Şimdi sen de yanlış anladın. Dördüncü kuvvetlendiği zaman medya. O öyle bir şey değil mi o? Ve silahlı kuvvetler gibi bir şey kastedilmiyor. Ha, ya ben öyle ne bileyim hani öyle olmuş öyle yorumladım. Hani gerçeklik neyse o kitapta yazanın çok önemi yok. Mesela şöyle ifadeler var. Zafer mutludan bahsediyor. Ertuğrul'a söyle, andıçtaki isimleri yazmayalım demiş. Ertuğrul da Özgök. Bu isimleri gizleyemeyiz diye cevap vermiş. Çandar ve bir anda böylece o korkunç iftira atılmış. Yapıştırmış şey, evet çeki. Yani detaya girecek olursak. Yapıştırmış şimdi. mı? İyi. Kama falan kullanılmamış yani. Hani askeri kasatura, kama. O tip bir şey yok. Hayır, o kasatura şeyde duruyordu. Uzun süre heykel olarak. Taksim Meydanı'nda. Ha evet, bir kasatura heykeli vardı değil mi? Evet. Romantik ama ya. Kasatura beni her zaman gördüğümde bir böyle. Süngü ya da. Ve... Süngü müydü? İşte ikisi zaten... zaten aynı değil mi? Ha. Beldeyken kasatura silahtayken süngü doğru. O böyle Taksim Meydanı'nın ortasındaydı ve bir barışı temsil eden bir zeytin dalı vardı tenekeden o da etrafında. Herhalde dünyadaki tek şeydi bu. Casatura ya da süngü heykeliydi. Barışı temsil eden. İşte evet. Yani Mes Mesut Yılmaz başbakan oldu diyor mesela ve elektrik dağıtımlarıyla yağma devri başladı. Basın patronları ihale yarışına daldı. Sabah batmış biz koçlarla cep ihalesine girdik diyor. Cep telefonu yani. İlgi çekici. Oluyor bunlar. Yani e, Artık bunları standarttan saymak da belki gerekir mi? Gerekmez herhalde. Yani Hayır, ben ama bir, açıkçası bu işin ilginç bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum bütünde artık. Ben de öyle yani giderek yani herkesin bildiği açık sır niteliğinde olan şeyler yavaş yavaş şimdi gerçekten de konuşulmaya başlıyor. Açık sır olup da hiçbir zaman konuşulamayan kuvvet ilişkileri şimdi daha net konuşulur hale gelmiş durumda. Yani medyanın tabii generallerin emrine girmesi diyor Ahmet Altan da onların yaptıklarını sorgulamaması, işledikleri suçları desteklemesi sonucunda orduda bir suç özgürlüğü ve suç işleme alışkanlığı yaratmış. Bu alışkanlığı kolayından değiştiremiyorlar diye de bir yorum yapmış Ahmet Altan da. Evet daha fazla detayı artık burası bizim zaman açımızdan kaldırmaz, kaldırmaz. ama e, yani minvali değiştirmek de çok mümkün olmayabilir. Çünkü deminden beri işte bu hani gizli gerçekler herkesin kapalı konuştuğu falan filan diye devam ettiğimiz süreç açık oldukça e, gerçekten bence aslında bir yandan da hani bu açıklık durumunun şirazesinin bir şekilde e, yanlış yöne doğru eğildiği de olabiliyor diye düşünüyorum ben. ...en azından hani hiçbir şeyin sonucu olmaması sonucunda herkesin konuştuğu ve söz kalır olmayan bir şey olduğundan... ...böyle havada balonlar olarak uçtuğu bir durum yaşıyor olabilir. Haber Türk'te bugün iki tane haber var. Yani nasıl olabiliyor bu haberler diye ben bayağı hani nasıl olabiliyor dedim. Tabii isteyen istediğini söyleyebilir bence. İsteyen de istediğini de yazabilir. Ama hani nasıl oluyor da oluyor kısmı ortada kalıyor. Bir manşet haber var. TRT'den TSK'ya rest diye... Ee, tabi TRT'den TSK rest değil olay ama tabi bu da medya e, raconu diyelim. En azından Habertürk'ün. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TRT acite ediyor iddiasına. Genel Müdür Şahin yanıt verdi. Islak imza yok dediniz haklı çıktık. Ya bu da ıslak imza gibi olursa demiş. Ee, Neden bahsediyorlar? Şundan bahsediyorlar. Şimdi bu hani e, kamyon çıktı ya bir tane içel bombası dolu. Şimdi bu kamyonla ilgili TRT2'de de işte... E, şey çıkmıştı haber e, o sırada olay çok yüksekken işte el bombalarının üzerinde seri numaraları yok silinmiş falan filan diye. E, bunun üzerine de vay siz provokasyonda mısınız diye böyle bir dönüş oldu. Niye TRT2 mesela TRT ayrı böyle yapılardan departmanlardan mı oluşuyor orasını bilmiyorum. TRT2'nin bir haber departmanı var ayrı TRT'den büyük ihtimalle. Onlar yapmışlar bunu. Ee, bunun üzerine de işte TRT acide ediyor demiş Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunun üzerine de e, ya yani mesela niye Türk Silahlı Kuvvetleri konuşuyor? Bir kişi konuşuyor aslında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ağzı yok. Ama mesela TRT'ye geliyor var. Genel Müdür Şahin yanıt veriyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Hmm. Onun adına temsilen yani. Anladım ama Türk Silahlı Kuvvetleri temsilen değil bizzat konuşuyor. Hmm, diye böyle yukarıdan yukarıdan herhalde. Neyse orasını geçiyorum. Ee, dünya basını da Geçenlerde konuşmuştu tek ses Evet diye. değil mi dünya basını bilmem ne demişti Ermeni konusunda evet. e, Oluyor demek ki böyle Ara sıra kurumlar <gülüyor> Bir bütün entite olarak var olup Ses bile çıkartır hale geliyorlar e, Ama böyle o bir ses Anlamlı oluyor mu dersen onu bilmiyorum Belli ki isteyen istediği Anlamı çıkarabiliyor açıdan anlamda Yani evet. istediğini al koy Dünya basını dedi ki oluyor işte falan filan ee, Şahin ise işte demin dediğim gibi bunun üzerine TRT acide ediyor denilince ıslak imza yok dediniz. Ve orada da sussaydık yani geri çekilseydik baya baya kağıt parçası diye kalacaktı. Haklı çıktık şimdi ıslak imza var belgeler gerçek. E şimdi bu işte ıslak imza gibi olursa bizim haberimiz doğruysa ne olacak diyor. Ve bence önemli bir şey var aslında. Yani Bunu kim yazıyor Haber Habertürk mü? Türkte manşet haber. Ya, e, ben nasıl oluyor da... Genel Kurmayla TRT Genel Müdür İbrahim Şahin'in Habertürk üzerinden konuşabiliyor olduğunu anlamıyorum. Onu geçiyorum ama şöyle bir şey var. Biz habercilik yapıyoruz. Albay Kiçe'nin belgesinde de bu tepki gösterildi. O ıslak imzada haklı çıktık. Ne yaparız? Kaderimize razı oluruz. İstifa ederiz ama ya ıslak imzadaki gibi olursa ne olacak diyor. Tam da sorun bence burada. Ya yani herkes bir şeyler yapabiliyor Türkiye'de. İşte demin okuduklarımız mesela. Ee işte Fatih Çekirge çeki yapıştırdı. Öbürü ajandı. Yani bu lafların ortada gezebiliyor olması ve insanların saygınlığına herhangi bir halel gelmiyor olması benim aklımı aşıyor mesela. Ya da işte TRT Genel Müdürünün çıkıp öyle değil böyle ya da Genel Kurmay'ın çıkıp TRT'ye ajitasyon falan gibi laflar ediyor olması benim aklımı aşıyor. Nasıl oluyor da bunun sonucunda birilerinin görevinden alınması, soruşturmaya tabi olması, ceza davası açılması falan ihtimali ortaya çıkmıyor orasını bilmiyorum. Ama en azından bak Şahin demiş istifa ederiz yanlış çıkarsa demiş. Şimdi Genelkurmay Başkanı istifa etmedi. Islak imza yanlış çıktı. En son Çetin'e de ciddi dün itibariyle 1. Ordu Komutanı Çetin'e de pardon Saldıray Berke de ciddi anlamda. ...destek verdi 3. Ordu Komutanı'na. Böyle ne, ne dedi? De sahip çıktı. çıkıyor... ...arkasındayız diyor onun değil mi? Evet, evet. Bizce suçu yok diyor. Şimdi bir... size soran yok demek çok ayıp değil burada... ...çünkü zaten mahkeme ve hukuk dediğimiz şey böyle bir şey. Yani bana da sormuyor, sana da sormuyor... ...öbürüne de sormuyor. Evet yani Orgen Erberk'le ilgili kararını açıkladı... ...diye vermiş mesela taraf gazetesi bizce suçu yok arkasındayız diyor ama 3. Ordu Komutanı Berk hiçbir fikrimiz yok tabi en ufak bir fikrimiz bile yok suç isnat edilen suçlarla bağlantısı konusunda ama mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede örgüt üyeliğiyle suçlanıyor ve bir numaralı sanık konumunda e, ihsası rey var mı yok mu diye de hukukçular arasında bir tartışma olmuş dünkü konuşmadan sonra eee yani bu bir hal işte bütün bunlar nasıl oluyor kısmını anlayamıyorum ya da mesela şimdi bunu demokratikleşme olarak mı sayacağız belli ki o şekilde verilmiş haber Türk'teki sürmanşet haber alakasız ama alakalı CHP'deki değişimi kansız istiyoruz İstanbul il başkanı konuşuyor CHP'nin e, CHP'de belli ki bir değişiklik istiyorlarmış biz bilmiyoruz ama içeride partinin ne dönüyorsa dönüyor e, Şöyle diyor örgütlenme yapısı değişecek bu kanlı mı kansız mı olacak derseniz bize kansız yakışır Herkesin genel başkanında özlemi budur diyor. Şimdi e, yani parti için muhalefetin sürmanşetlerden gazetelerde e, işte kol kol üzerine atılmış gülümseyen fotoğraflarla yapılabildiği bir hal. Bir ee, zamanlar Necmettin Erbakan'ın da tüyler ürperten. Kanlı mı kansız mı üzerinden 28 Şubat pişirdiler bayağı <gülüyor> kadayıf altı olarak. E, bu metaforlar kullanılabiliyor falan. Yani Demeye çalıştığım şey şu. Gerçekten sözlerin bir etkisinin olabilmesi için karşılıkları ve sonuçları olması gerekir bence. Yoksa hepimiz her şekilde bir konuşuruz. Peki kanlı ne demek? Ya şey demek istiyor herhalde. Yani parti içinde birbirimize kırmadan, kavga etmeden, güzellikle. Ben öyle anladım yani. İşte bir değişiklik yapacağız inşallah diyor. Ama o değişiklik her halükarda olacak. Alt, Niye alt kan de, metaforunu kullanmak zorunda hissediyor? Her şeyi mi? savaş olarak görüyor. Çünkü elinde bir çekiç var. Ben öyle anladım. Yani e, parti içi muhalefet varsa iyi. Kalaşnikov değilse. Yani işte çeki <gülüyor> Kalaşnikov o artık hani e, kaç kişiye vuracağınla alakalı. <gülüyor> en nihayet vurmaya yarayan aygıtlar. Evet, hakikaten tuhaf yani. Her zaman aranabilir demiş saldırı Berk için. Belgede öyle deniyordu baş burada. Şey demiş belki bazı açılardan silahlı kuvvetler olarak tabii zor bir dönemden geçiyoruz. Bunlar tartışmasız ama iftiharla söylüyorum silahlı kuvvetlerin en disiplinli olduğu dönem de bu dönem demiş. Medya içinde bazı şeyler söylemiş galiba değil mi? Ee, hazır konu medyadan açılmışken. Ee, aslında bir şey söylemediği bir konu yok idi. yani Bir böyle hani baya medya eventi olarak geziyordu dün baş bu Efendim Diyarbakır'ın ligden düşmesi ben istemem isteyen de olacağını sanmam falan diye devam. Yani konuşmadı herhangi bir konu kalmadı işte. Gördüğünüz üzere e, Saldıray Berk destekleniyor mahkeme falan kim takar? E, Diyarbakır Spor efendim bence e, efendim havalar bu aralar pek bir soğuk falan diye devam eden bir genel ne sorulsa söylüyordu. Gerçekten daha da garip yalnız benim şaşırdım bununla ilgili şu oldu. Mesela bugün Hürriyet'te var. Orgenel İlker Başbuğ, Genel genelkurmay başkanı olarak değil sade vatandaş olarak soruyorum. Sayın Anayasa Mahkemesi başkanına katılmamak mümkün mü dedi. Sade vatandaş Öyle olarak mi? soruyorum ne demek? Ben de bugün genelkurmay başkanı olarak konuşabilir miyim? Hazır boşalmışken. Yani o sade vatandaşsa e ben de genelkurmay başkanı olabilirim. Roller arası bir geçiş var demek ki. Evet orada da bir... Haşim Kılıç'ın dediklerine katıl... Yani Katılma, doğru ya da... Katılmamak mümkün mü demiş evet. öyle mi? Yani benim derdim mümkün zaten... Mümkün de olabilir katılmamak. Yani birçok insanda katılmadığını söyleyebilir. Bu fikri manipülasyon oluyor zaten en niyetinde ama... E, benim daha çok anlayamadığım şu. Yani katılmamak mümkün de olmayabilirdi. Bence dünyanın en doğru şeyi... Ve hepimiz bunun altına imza atıyor da olabilirdik de... Sade vatandaş olarak böyle bir soruyu nasıl soruyor? Üstüne üstlük böyle bir soruyu niye soruyor? Kısımları benim kafam karıştırdı. Ama... E, ya belli ki bunlar kanıksanmış. Ben onu çıkarttım dünden. Ya i̇steyenin istediğini konuşabiliyor olması minvaline devam edersek... ...ya da şunu söylüyor. Dünkü konuşmasından yine bir başka kesit. En son gittiğimde Gölcük'te hepsini topladık. Subay az subay. Bu önemli tabii. Herkes görevini yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gençlerle konuşuyoruz. Öyle Genelkurmay Başkanı'nın ilgilendiği konularla dipten giremezler. Ona ben müsaade etmem. O olmaz demiş. Çok doğru ne kadar güzel... Ordu içinde bir hiyerarşi var diyor. Ben genel kurmay başkanıyım. Teymeni subayı, bilmendenisi bu işlerle ilgili yorum yapamaz. Evet. Peki. hemen görevini yapacak diyor. Çok güzel de e, e, genel kurmay başkanı da görevini yapsa o zaman. Hani sade vatandaş görevimizi biz yapsak, sivillik kişi bize kalsa bir zahmet falan. Hani e, Teğmen'e gelince sen genel kurmay başkanı olma. E, genel kurmay başkanına gelince ben her şey olurum. Hoş değil değil mi? Evet. Bugünkü anlamlandırma çabalarımız bir kere daha heba olmuş gibi gözüküyor. Başta baştan beri sorduğumuz bütün sorulara kendimiz bile cevap geçiyoruz. bu tatsız bir durum tabii. Bu arada bir tek sorunun cevabı belli yalnız. Rengiiklerinin çalar saati, kafalarındaki biyolojik saat kozmik bir sebepten yok oldu. Nasıl cevap? Gayet gayet olabilir. Bu arada kozmik oda ne var biz biliyoruz. Kozmik sohbetler de var. Aslında e, Sayın Başbuğ'un bu keyifli sohbetleri e, belki de bir miktar daha 9 sonrası seansında da devam etmeli diye düşünüyorum. Çünkü e, gazetecilikle ilgili de dediğim gibi gerçekten önemli bazı şeyler e, söyledi. Bizim de öğreneceklerimiz çıkacaktır. Bu sefer sade vatandaş kimliğiyle değil medyacı kimliğiyle göreceğiz. 9 sonrası Sayın İlker Başbuğ. Evet çünkü şey yok zaten miktar kadar bugün bulunamıyor havadan suda programı yapamıyor biz <gülüyor> To get some sleep before I jam But if you're gonna want her, I guess gonna come in Hanging around and you like to travel You're tired of traveling You want to settle down I guess they can't provoke you So by trying Get out of the door and out of the door Grateful Dead'den dinlemekteyiz. Struckin. Bu çok ünlü ve canlı performanslarda vazgeçilmez parçası. Uzunluğu da duruma göre şeylerle değişiyor. Improvise çalmalarıyla beraber değişiyor. bu Doğaçlama. Grateful Dead da Batı yakasının en büyük gruplarından biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve Phil Lash, o grubun elemanlarından Bugün pardon dün doğmuştu 15 Mart 1940'ta Bu parçanın da bestecileri arasında da yer alıyor kendisine Kurucu eleman basçı Ve 30 yıllık kariyerinde Benzersiz kariyerinde Grateful dedin Her zaman yer almış Sonradan da elemanların ölmesinden sonra da Devam ettirmiş hatırasını Filleş'e de bir günaydın dedik ve devam ettik Açık Radyo'da 94.9 ve Açık Radyo.com'da. Evet, Açık Gazete'de neyle devam edelim? Başbuğ ile devam ediyorduk aslında evet. galiba. Dün aslında işte dediğimiz gibi pek çok konuşma oldu. Sadece dünle de yorumlamak veya dünle sınırlandırmak bu yorum herhalde çok doğru olmaz. Bir yandan da çünkü işte Fikret ile iki gün süren ve... Bayağı pehlivan tefrikası boyutlarını bayağı aşan e, uzun uzadı ya da bir sohbet üzerine bunlar oldu. Yani daha medyaya açık daha e, konuşkan bir genelkurmay başkanımız var bu ara diye bakmak herhalde mümkün. E, çeşitli medya dersleri de verdi. İşte küresel terörizm ve uluslararası işbirliği sempozyumu sırasında. Aslında bu uluslararası işbirliği sempozyumu falan e, şeydi. ...daha çok e, İsrail Genel Kurmay Başkanı'nın ziyaret sebebiyle ortaya çıkan bir durumun sonucuydu. Onu da söylemek lazım. E, ne oldu da böyle bir toplantı yapıldı derseniz... ...elbette haber özgürlüğüne saygılıyız. Objektif değerlendirmelere saygılıyız. Bunlar önemli ancak bu özgürlüklerin topluma zarar verme sınırı olduğunu kabul etmemiz lazım. Gibi mesela... Yani ...medya nasıl işler, iletişim nedir, e, zarar sınırları nerelerdir falan gibi konuları da hep birlikte konuşuyoruz. Yani anladığım kadarıyla galiba... Tayman'ın sadece taymenlik yapması taymenlere özgü bir durum. Şu Genelkurmay Başkanı, KAH sivil, KAH gazeteci, KAH falan böyle bir böyle bir de bir durum var ortada. 2010 yılında baktığımız zaman örgütten kaçanların falan filan de, devam ediyor. Buraları ee, buraları medyayla ilgili değil. Diğer kısımlarını arıyorum da çok uzun bir konuşma, çok kolay olmuyor bulabilmek. İşte mücadelenin her katmanında medyaya düşen görevler var. Bu güvenlik kuvvetleri önemli sonuçlar doğuruyor diyor takip etmeniz. Kamuoyu hassasiyeti ve artan medya denetimi artık günümüzde sadece stratejik düzeyde doğruların değil... ...taktik düzeyde doğruların da önemini arttırıyor. Demiş ki ben mesela bunun üzerine epey kafa yordum ama bunları söylemeyeceğim suça girer diye. E, stratejik doğru ve taktik düzeyde doğru diye iki tane doğru var bu mantalitenin içinde. Evet. Böyle devam eden aslında ilginç bir e, konuşmaydı. Yani. Evet, daha koruculukla ilgili de mesela Biyanet'de e, yakalamış ilginç bir şey de e, koruculuğun kalkmasını savunmak PKK'nın amaçlarına hizmetle doğru orantılı diye. Bir ne yapsak e, örgüte yarıyordu hatırlarsın yani su içse yarıyor durumu vardı. Evet, Irak Komünistan ve Afganistan'da örnek göstermiş koruculuğun başarılı olduğunu söylemiş ki bunları da bilmiyoruz. Belki de bilgi alanımızın dışında kalan şeyler ...ama Orgenel Başbuğ'dan bir tuhaf koruculuk savunusu şeklinde e, vermiş Biyanet Haber Merkezi'nden Tolga Korkut bunu. Ve işgal altındaki ülkeleri örnek göstermek de ne demek? Yani bu... Evet. Yani İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan... Köre, köye geri dönüşlerine ve Kürt sorunun çözümünün önünde ciddi bir engel olarak nitelediği koruculuğun kesinlikle kaldırılması gerektiğini söylemiş. Ve Irak ve Afganistan'ı da başarı örneği olarak yani koruculuğun Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2007'den beri uygulandığını söylemiş. Başarılı bir örnek olduğunu söylemesine de Türkdoğan demiş ki bu ne demek işgal altındaki örne ülkeleri örnek olarak göstermek? ...Irak ve Afganistan örneğini verirseniz... ...bu Türkiye'yi de bu ülkelere benzetiyorsunuz demektir. Başbuğ Kürtleri kendi içinde bölmek ve çatıştırmayı mı kastediyor? Irak'ta, Afganistan'da halka yapılan bu. Bunlar savaşın devam ettiği ülkeler işgalinde. Siz ülkenizdeki uygulamayı işgal altındaki ülkeler için model olarak önerirseniz... ...bu zımni bir kabul demektir diye de eleştirmiş. Evet, yani orada... Epeyce sorun var. İşte bildiğimiz aslında devlet söylemi diyebilir miyiz buna? Çünkü iki tane şey var burada. hani Belirgin olan birisi. 3-5 kişinin yaptığı kötü şeyleri bir bütün kurumu kötülemek için kullanmayalım. Sohbetimiz standart. Hiç bitmez. Ee, bir diğer ikincisi ise. Aa, bak çok konuşuyorsunuz. Konuştukça zarar veriyorsunuz. Durumu. O da e, aba altından yine bir sopa sallaması hali. E, ama koruculuk kalkmalı galiba. Yani çünkü. Hakikaten sivil halkı toplayıp e, birlerin eline silah verip birlerin toprağın üzerine oturturmak falan filan. Ne ahlaken doğru ne hukuken. E, bu durumda bunu devam ettirmenin de çok e, doğru olup olmadığına bakmak gerekiyor. Faydasının ne olduğuna da bakmak lazım. Her kaldırılmasının ne kadar büyük zorluklar içer, içereceğinin ne, ne kadar komplike bir şey olduğunu, zor olduğunu söylemek başka bir şey. Koruculuğun yani Zankırt ya da Bilge Köyü'nde ki... Akıl almaz katliamda görmüştük zaten koruculuğun neler yaptığını <gülüyor> Mardin'de ama e, herhalde de bir şeyi bilmiyorduk. Bu korucu sisteminin bu şekilde savunması ilk defa oluyor herhalde. Birkaç konu daha var onlara da değinelim. Danış, gene anlamlandırmakta güçlük çektiğim bir haber daha var. Belki sen bu konuda yardımcı olursun. Bu Osman Yıldırım haberi nedir? Valla onu ben de anlamadım. <gülüyor> Şimdi Danıştay baskını sırasında otelde uyuduğunu öne süren sanıklardan Osman Yıldırım. Osman Yıldırım hatırlayacaksınız işte bu Danıştay saldırısı kapsamında tutuklu yargılanan kişilerden biri. Kendisi tetikçiyim. Ee, bana verilen işi yaparım. Bu iş hoş olmadı falan filan diye uzun uzadıya anlatıyordu bir şeyler. Osman Yıldırım'ı baz istasyonu kayıtları yalanlamış. Kayıtlar Yıldırım'ın Danıştay binasıyla kaldıkları otel arasında güzergahta üç kez telefonla görüştüğünü ortaya koymuş. Şimdi bu ne demekmiş? Orasını bilemediğim gibi... Ee, bir şey diyemiyorum. İsmail ise Sa sağırı üç kere aramış ee, otelde kalan. Yani bu şimdi <gülüyor> ne konuda bizi aydınlatıyor bu yeni bilgi? Ya, i̇şte aydınlatmıyor. Rengeyiklerinin durum. <gülüyor> Neyse. Peki ben o zaman tamamen senin çözebileceğim bir meseleye dönmek istiyorum. Ne tamamen kavradığın Anladın ve anlatabileceğini düşündüğün bir meseleyi. Bankadan bebek yapana 3 yıl hapis ha, haberini. Evet, Milliyet gazetesinde. Ben bunu e, beğeniyorum. Bence anlamlı gerçekten. Çaba olduğu için anlamlı. Bu biraz şey çabası gibi. E, F klavyeye mi geçsek devletimiz e, hangi klavyeyi yasaklasın diye. Sonra da soran demokratik gazetelerimiz vardı ya. Q klavyemi F klavyemi devlet karar veriyor. Ve ardından da verdikten sonra... E, demokratik olsun diye halkımıza da bu konuda hangisinin daha Türkiye olduğu soruluyor falan filandı. Şimdi bir dakika o başka yok başka F, değil e, e, <gülüyor> F dışındaki yasaklamışsa doğru karardır ben de ev kullanıyorum e, işte sorun belki birazcık burada yani bir kuşak çatışması yaşıyoruz biz evçilerle <gülüyor> Q'cular ama devleti araya katmasak diyorum kendi tabii kendimize tabii. yetişsek daha keyifliydi öyle yani Şimdi onlar girdim hep tadı kaçıyor ondan sonra benim genel deneyimim hissiyatım bana bunu söylüyor en azından. Neyse gelelim biz e, bankadan çocuk yapmak ne demek? Ben önce onu anlatmalıyım sana evet, teknik tabii. olarak. Yani bir bankacıyla e, çocuk yapmanızda sorun yok. Banka çalışanları hala e, çiftleşilmek için uygun insanlarlar. Ama e, bankadan çocuk yapmaktan kısım şu sperm bankalarından bahsediyor aslında e, gazetelerimiz. Ama manşette bankadan bebek yapan, bankadan çocuk yapan falan diye verdiğinizde daha tatlı bir manşet oluyor. Bu milliyette mi? Habertürk'te ha, de var. Her yerde var. Ha, her yerde var. Bu genel yaygın günün tartışma konularından biri diyeceğimiz konu. Ee, şimdi sperm bankasından sperm alarak çocuk yapabiliyorsunuz biliyorsunuz dünyanın pek çok yerinde. Türkiye'de bir sperm bankası yok. Artık zaten sperm bankasından sperm almakta illegal bir faaliyet oldu. Haber bunun haberi. Şöyle veriyor mesela milliyet çok tatlı. Çocuk sahibi olma umudunu yurt dışındaki sperm ve yumurta bankalarına bağlayanlara Sağlık Bakanlığı'ndan kötü haber diye başlıyor. Ee, buraya kadar hani bence zaten zırzop bir haberle karşı karşıyayız. Affedersiniz dilimi şimdiden affedin ama e, bundan sonrası bence tehlikeli kısma giriyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı <gülüyor> kötü haberi şunun üzerinden veriyor. Bir kere birincisi eğer ki kim ki sperm alır bankadan ve o spermle hamile kalmaya kalkar... Ona üç yıla kadar hapis verile diyor. Nasıl olabiliyor böyle ha işte, bir şey? Tam orasıysa zurna'nın zırt dediği yer. Türk soyunu koruma amacıyla bu yapılıyor. Türk soyunu koruma kanunu. Yani şimdi Türkiye'de yok ya sperm bankası. Sen ne yapacaksın? Gidip gavurdan alacaksın spermi. E gavurdan alınca spermi ne olacak? Türk genetiğini bozacaksın hafif hafif. Melez çocuklar çıkacak ortaya. Sıkıntı burada. E, bu bu sebeple... yöntemle doğum yapan Leyla Bilginel de... Yabancı ile evlenmeye de yasak koysunlar o zaman demiş. Bence sorun şurada zaten. Ee, Sağlık Bakanlığı büyük ihtimalle çocuğun nasıl yapıldığını bilmiyor. Ben buna karar verdim. Olabilir mi böyle bir e şey? Niye olmasın abi? Yani düşün doktorsun zaten ömrün okumakla çalışmakla geçmiş. Bu ayrıntı da atlanmış olabilir. Bence çocuk yapmayı bilmiyorlar. Yani Çünkü yoksa e, Türk soyunu korumak üzere yapılması gereken birinci iliş hakikaten e, sperm bankalarından sperm alma yasaklamak olmasa gerek. Evet, leylek göçünü yasaklamakla başlayabiliriz. Mesela bu önemli adımlardan biri olabilirdi. Ya da en azından e, işte bacalara bir iki şey tıkayıp leyleklerin göç ederken çocukları aşağı atmasını e, bacalardan önleyebilirdik. Bu ikisini de yapamıyorsak en azından bence memlekete turist girişini <gülüyor> önlemek mümkün. Ben çok görüyorum. insanlar e, çok özür dileyerek söylüyorum. Çiftleşiyorlar. Bana kalırsa el ele kol kola yabancı insanlarla gezen Türk insanlar görüyorum sokaklarda. Bu ciddi bir sıkıntı hakikaten memleket için. Akşam gazetesinde de varmış evet Ebru Toktar için haberine göre bakanlık Münir Özkul'un oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve dizi oyuncusu Leyla Bilginel'in evlenmeden ve bir erkekle cinsel ilişkiye girmeden anne olmalarını sağlayan sperm bankası yöntemiyle hamile kalmayı yasaklamış. 6 Mart'ta yayınlanmış resmi gazetede yürürlüğe girmiş bu. Evet. Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri yönetmeliği. Soyu koruma amacıyla radikal bir değişiklik yapılmış bu. Soyu korumak dediğimiz ya ben bildiğim ki karşı olduğumu da söyleyeyim. Bence ciddi anlamda hakikaten ırkçılık köpeklere yapıyorlar bunu çok fazla. Soyu koruyorlar işte ne bileyim. E, Sivas Kangal'sa Sivas Kangal olarak kalmalı. İşte seceresi var mı? Anası babası da Sivas Kangal mı? Dayı oldu Sivas Kangal mı? Falan diye devam ediyor. Buna evet. benzer bir şey olduğunu düşünüyorum ama e, Sağlık Bakanlığı'nın Kim aldıysa bu kararları Sağlık Bakanlığı'na Şöyle bir sıkıntısı olabilir. Çocuk yapmayı biliyorlarsa o zaman çoktandır sokakta gezmiyorlar. İnsanlar pek birbirlerine benzemiyorlar. Farkındalar mı sokakta bilmiyorum. Yani 1.50 var, 1.90 var, sarışın var, kumral var, esmer var, siyah var, beyaz var falan. E bunlar sokakta geziyor. Yani bunlar birilerin çocuğu. Farkındalar mı bilmem ama e, bu soyun korunası bir yeri kalmadı. Yani çok acı gerçek e, geç kaldılar maalesef. Ben yani, çok isterdim korumamıza. Niye koruyoruz ama. ayrıca yani? Bir soy var mı ve o soyu soy neden ırk koruyor? Canım, soy korumak ne demek yani? Benim soyumu korumak dediği herhalde benim e, çekirdek ailem olan Haligualar'ın soyundan bahsetmiyor diye tahmin ediyorum. Değil mi? Yani bunu korumakla ilgili bir merakı olan, olamayacağına göre. Peki soy ne? Irk. Türk hırkından bahsediyor diye ben terbiyesiz bir çıkış yapabilirim. Ama herhalde bu değildir diye de yok canım. Bu da şaka. Beyazır. İlk devam da Mesela şunlar konuşulmuş. Ee, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ikinci başkanı Profesör Doktor Bülent Traş der ki... E, ...Türkiye'de uygulanmayan sperm ve yumurta bağışı için çok sayıda kişi yurt dışına gidiyormuş. Türkiye'de yumurta sperm bağışı zaten yasak. Ama bu yönetmelikle yurt dışına gidilmesini yasakladığınız gibi... ...Bekimin hastasına... Türkiye'de yumurta bağışı yap, yapılmıyor. Siz yurt dışına gidebilirsiniz demesi de suç diyor. Bu uygulamanın ne, nesep karışmasını önlemek için yapıldığını belirten tıraş. Nesep karışması e, sen daha iyi bilirsin. Nesep ne oluyor? Nesep? Soy değil Soy, mi? Soy sop. İşte, soyların karışmasını engelliyoruz. Birçok hasta bizi arıyor. Nasıl oluyor diyor. Maliyet de yüksek. Kimse zaten e, bu durumda... Pek de bu şeyi kullanmıyor nasıl olmuş falan filan diye bir karışıklık yaşamışlar. Bu soru korumayınca ne oluyor biliyor musun? Biyolojik saat duygusunu kaybetme ihtimali beliriyor. Bence biyolojik saat duygusunu kaybettiğiniz noktada bunlar oluyor olabilir. Çünkü soy sop korumak için yine başına dönersek sperm bankası çok geçerli bir yöntem değil. Olsun olsun 10 bin kişi bu sebeplerle hamile kalıyorsun sperm bankasından aldığı spermle bunun karşısında başka bir yol başka yollarla. teknikler var başka şimdi ayrıntısına girmeyelim hamle kalabiliyorlar evet, Madem köpeklerden bahsettim Ben de bir şarkıcı olarak bitireyim diyorum İgi popun geçenlerde radyoda çalan harika bir şarkısını biz de paylaşalım dedik dinleyicilerle bir kez daha köpekler sevmek için yaratılmış makinelerdir diyorgi pop bilmiyorum katılır mısın ama ona kulak hmm. verelim. Ve bence bu arayı ara verelim burada. Bir de konuğumuz olacak daha sonra. Futbol Federasyonu'ndan Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreter Vekili Orhan Gorbon'la konuşacağız. Türkiye'nin Mayıs ayında belli olacak 2016'daki yapılacak Avrupa futbol şampiyonasını düzenleme adaylığı belli olacak <gülüyor> onun üzerine bir sohbet edeceğiz kendisiyle ama önce hip hop 2 weeks after my arrival fox died just after sunset. I was stretched out on the bed when he approached and tried painfully to jump up. He wagged his tail nervously. Since the beginning, he hadn't touched his bowl once. He had lost a lot of weight. I helped him to settle on my lap. For a few seconds, he looked at me the curious mixture of exhaustion and apology. Then, calmed, he closed his eyes. Two minutes later, he gave out his last breath. I buried him inside the residence at the western extremity of the land, surrounded by the protective fence to his predecessors. During the night, a rapid transport from the central city dropped off an identical dog. They knew the codes and how to work the barrier. I didn't have to get up to greet them. A small white ginger mongrel came toward me, wagging its tail. I gestured to him. He jumped on the bed and stretched out beside me. Love is simple to define, but it seldom happens in the series of beings. Through these dogs we pay homage to love and to its possibility. What is a dog but a machine for loving? You introduce him to a human being, giving him To love, and however ugly, perverse, deformed. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve aynı zamanda Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Açık Gazete'nin de konuğu var. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Orhan Gorbon'la birlikteyiz. Kendisi Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreter Vekili ve bu Türkiye'nin aday olduğu adaylık dosyasının hazırlanmasından da sorumlu bölüm, bölümün başında bulunuyor. Adaylıkta Türkiye'nin çok büyük bir organizasyon olan aslında 2016 Avrupa Şampiyonası Futbol Şampiyonasının organize edilmesi Türkiye'de. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim onur bey. Daha önce Açık Deniz programında Beysun Gökçin'in evet. konu olmuştuz. Yerkenci yönünüz de var ama bugün futbol konuşalım. Bir de öncelikle tabii şeyi de hemen dinleyicilerin aklına işte, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir sorumlu gel geldiğini duyunca hemen işte bu Diyarbakır'ın küme düşürülmesi mi değil mi gibi olaylarla geçen <gülüyor> durumların da konuşulacağı geliyor ama e, gayet net bir ayrım var galiba. Siz e, uluslararası bölümüyle ve özellikle de bu Avrupa Şampiyonası ile ilgili bölümdesiniz değil mi? Evet yani ben Genel Sekreter Vekili olmama rağmen aslında yaklaşık 12 aydır sadece ve sadece 2016 projesiyle ilgileniyorum. 2016 projesi de tamamen Avrupayı ve yurt dışını ilgilendiren UEFA ile ilişkileri çok ilgilendiren bir proje ve tabii ki yani Türk Futbolunun genel seviyesinin uzun vadede başarılı seviyesini etkileyen bir şey yani 2016 ama maalesef hani gündemle ilgili benim çok Fazla söyleyecek bir şeyim yok zira ilgilenecek vaktim de yok. Evet, çok fazla enerjimizi 2006'ya harcıyoruz. Evet çok fazla sayıda insanın da yorum yapacak hali de evet. galiba yok. Bir de hani bir başka gündem de işte dün yeni milli takım antrenörü Huseyin'in Türkiye'ye gelmesi hani o da aslında yine ayrıca biraz da pozitif bir gündem ama o konuda da benim fazla bir şey söyleyecek durumum yok. Evet onları biz Alp Ulaga ile konuşmaya devam ederiz evet, Cumaları. Tamam, teşekkür ederim. Evet şimdi bize biraz da bu projenin boyutları hakkında önce bilgi evet. verir misiniz lütfen? Yani. Şimdi izin verirseniz şuradan başlayayım. İşte yani bu e, dünyada diğerlerine çok fark atmış ve çok ayrı kategoriye gelmiş dev organizasyonlar var. Yani gerçekten artık bir ülkenin ev sahipliği yapmak için hani bütün kaynaklarını kullandığı organizasyonlar var. Bunlar sporda da var, spor dışında da var. Spor dışındakilerden kısa bir örnek verirsek Expo mesela. Bu World Expo hani İzmir'in maalesef İtalya'ya Milano'ya kaybettiği yani spor dışında da var, sporda da var. Sporda da Olimpiyat, Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası. Bu üç organizasyon ilk sıraları işgal ediyorlar ve bunlar da her geçen gün yani katlanırcasına büyüyorlar. Büyümenin sebebi de aslında yani sportif faaliyet büyümüyor ama e, iletişim kanalları değiştiği için dünyada yani daha çok insana ulaşıyor bu turnuvalar. Daha çok insana ulaştıkça da bütçesi artıyor, pazarlama faaliyetleri artıyor. E, dolayısıyla yani hem olimpiyatın hem Dünya futbol Şampiyonasının hem de Avrupa futbol Şampiyonasının yani bir ülkenin Ekonomik büyümesine, gayri safi milli hasılasına, işte eğitimine, sosyal sorumluluğuna, çevresine artık her şeyine etki eden dev bir organizasyon oluyor. Evet. Porte Mesela... olarak da müthiş bir boyuta, meblağlara ulaşmış. Mali Porte olarak da evet, galiba. Evet. Biraz... Şimdi zaten bu Avrupa Futbol Şampiyonası e, o, normalde 16 takımla oynanıyordu. Şimdi <gülüyor> 24'e çıkardı onu UEFA. 24'e çıkarınca 31'den 51 maça çıktı. Her maçı 150 milyon kişi seyrediyor ortalama Avrupa'da ve Avrupa dışında. 51 ile 150 milyonu çarptığınız zaman 4,5-5 milyar kişi televizyon başına oturup yani bazen tekrar ederek tabii ama yani bir ay boyunca 4,5-5 mily milyar kişi televizyon başına oturuyor. Bu da yani 3-4 milyar euroluk bir ciro demek sadece turnuvanın cirosu. Yani yayın hakları, sponsorluk yayın hakları, hakları, bilet gelirleri, sponsorluk gelirleri. Yani şeyde cabası yani hani lokantalarda, büfelerde, havaalanlarındaki ekonomik kalkınma, turizm vesaire bunlar da cabası. Yani hakikaten maddi manevi çok çok önemli ve işte biliyorsunuz zaten olimpiyatı almak için, dünya şampiyonusunu almak için ülkeler, devlet başkanları nasıl vakit ayırıyorlar. Ee, Avrupa Futbol Şampiyonası da böyle. Evet, son Fak olarak da bu da Vancouver'daki kış olimpiyatları dolayısıyla Kanada'nın ne krizler geçirdiğinde <gülüyor> <gülüyor> gördük. Fakat şimdi Türkiye'ye bakarsak tekrardan <gülüyor> maalesef e, çok karnemiz çok iyi değil bu konuda. Yani olimpiyat e, geçmişimiz malum ya yani maalesef dört kere aday olup hiçbirinde başarılı olamadık. E, Avrupa Futbol Şampiyonası da aslında çok farklı değil yani 2008 için. İtalya ile Yunanistan, pardon, Yunanistanla ortak aday olmuştuk biliyorsunuz. 2012 için de tek başımıza aday olmuştuk. O iki adaylığı da kaybettik. Expo adaylığını da kaybettik. Yani aslında bizim bu büyük sınıftaki savaşlarımızdan çok başarı gelmiyor. Nedense? Yani evet, bunun yani. önemli bir konu. Biz de şimdi. ...yine elimizden geleni yapıyoruz... ...inşallah belki bu şey değişir... ...bu trend... Evet ...biz de bunu ıı, garip bir şekilde... ...başından beri açık radyo kurulduğundan beri... ...bu olimpiyat ıı, macerasını da mesela... ...takip ettik Evet. ...bir dizi program da yapmıştık... ...kurulduktan kısa bir süre sonra... ...olimpiyatlar... Iı, ...İstanbul ıı, evet. olimpiyatları... ...gündemdeydi o zaman... ...epey konuğumuz olmuştu... ...Cüneyt Kor Yürekte dahil Hı -hı. olmak üzere... Evet, ...rahmetli... Evet bakalım bu sefer ne olacak diye merakla. Şimdi burada yalnız olimpiyattan çok hoş bir fark var yani bizim Türkiye'nin geleceği bakımından. O da bu tip Avrupa Futbol Şampiyonası en az 8 şehirde oynanıyor. Bu bahsettiğim 51 maç 8-9 şehire dağılıyor. Bu da demek oluyor ki yani olimpiyat gibi sadece İstanbul'u ilgilendiren bir organizasyon değil. Değil evet. Ve yani bizim bütün bu çalışmalarımızın ışığında... Yani Anadolu şehirlerini Avrupa'nın gündemine taşımak için de aslında çok ideal bir fırsat. Yani çünkü bu Avrupa futbol Şampiyonu'su ama bizim iç Anadolu şehirleri, işte Akdeniz şehirleri, e, hatta Doğu ve Kuzey şehirlerimizin yani her ne kadar coğrafi olarak yani bir takım Avrupalı yöneticilerin gözünde yani burası Avrupa olmasa bile e, aslında hani Kayseri'ye, Konya'ya, Ankara'ya Yüzbinlerce Hollandalı, İngiliz, Belçikalı futbol seyircisinin gelmesi çok büyük bir kazanım tabii yani. Evet, e, onu da birazcık da e, konuşmadan önce deminki konuyu e, tamamlamak için e, Türkiye'nin vermiş olduğu bir e, teminat var. O da büyük bir miktar galiba değil mi? Onlardan da boyutu evet. tam anlayabilmek. Ya, aslında şimdi aslında o yani bana sorarsanız çok büyük değil şu bakımdan. E, 2012'de bu Avrupa Futbol Şampiyonası Polonya, Ukrayna'da düzenlenecek. Ve bu ülkeler sırf bu turnuvayı düzenleyebilmek için... E, ...örneğin Polonya'da 20 milyar dolara yakın bir altyapı yatırımı yapılıyor. işte havaalanı, yol, tren... 20 milyar mı? Evet. Çok büyük bir Tabii tabii. Evet. Ama işte dört şehri havaalanı mesela. Evet. E, fakat orada yani birazcık bu UEFA'na verilen taahhütler ve UEFA'nın bastırmasıyla... Yapılıyor yani. Çünkü aksi takdirde işte 2 milyon seyirci gidiyor oraya maç seyretmeye. Bir şehirden bir şehire gidemiyorlar vesaire. Bizde durum farklı yani. Bizde hakikaten biliyorsunuz yani Ulaştırma Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın birçok önümüzdeki 10 seneye yayılmış dev projeler var ve bunlar hani böyle UEFA'nın UEFA istiyor diye ya da bu şampiyona daha iyi organize edilsin diye yapılan projeler değil. Bunlar zaten var. Ve biz bunları Dosyaya koyarken enteresan bir şekilde bunların da yaklaşık toplamı 30 milyar euroya geliyor Türkiye'de. Ee, ama bunlar hani biz aday olsaydık da olmasaydık da kazansak da kaybetsek de zaten yapılıyor. işte. örneğin İstanbul-Ankara tren hattı, işte Ankara-Konya tren hattı, işte İzmir-Gebze otoyolu, Marmaray vesaire. bütün bu projeler zaten yapılıyor. Dolayısıyla aslında bizim bu UEFA'ya önerimizde e, bu konularda hiçbir yatırım tavidimiz yok. Çünkü bunlar zaten. Zaten yapılmakta evet, olan. Tek diyor. şey sizin herhalde bahsettiğiniz konu stadyumların yapılması. Evet. 920 milyon euroluk bir e, sayın başbakanımızın UEFA'ya bir tavsiye oldu. E, bu da şöyle, şimdi biz bu dosyada altı tane yeni stadyum yapımı ve üç tane stadyumun da 2016'ya için hazırlanması başlığı altında. E, yabancı mimarlarla böyle yaklaşık 20 kişilik bir mimari grupla e, bütün bu stadyumları çizdirdik. Bütün bu stadyumların maliyetlerini hesapla hesaplarken de e, biraz orada biraz Türkiye standartlarının üstüne çıktık Çünkü bu stadyumlar e, bir, yani bir maliyet gibi değil de bir yatırım gibi değerlendirmeye müsait aslında yani bir stadyum yapıyorsunuz onu sonra 10-15 sene sonra geliriyle. Eğer doğru işletebilirseniz öyle bir geliri var bu binaların. Ee, onu da düşünerek böyle bir bütçe hazırladık. Bu bütçeyi de Sayın Spor Bakanımıza sunduk. Ve bunun aslında hani çok e, Türkiye'nin ekonomik büyümesi göz önüne alındığında 5 sene zarfında 920 milyon euronun bir yatırımın e, işte 6 ila 7 şehirdeki stadyumların bu bahsettiğim kalitede yerine gelmesi için aslında çok mantıklı bir yatırım olduğu zaten hani birçok bakımdan kabul ediliyor. Dolayısıyla hiç aslında zorluk çekmedik yani UEFA'ya böyle bir söz vererek. Bunlar yeni yani mevcut statlardan bazılarının iyileştirilmesi ve yeni stadlar stadyumlarda yaptırılması evet, için evet, e, evet. ayrılmış bir para olarak mı görüyoruz? Evet, yani? aynen öyle. Ama zaten bildiğiniz gibi yani hani Maliye Bakanlığı, Hazine ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve hatta TOKİ'nin de katkılarıyla hani Türkiye'nin bunu çok rahat Finanse edecek ve çok rahat yerine getirecek e, gücü var yani bugünlerde. Peki bu mesela Örhan Bey e, e, eski statların yenilenmesi ve yeni statların yapılmasından bahsediyorduk. Bu e, Türk Futbol Federasyonu'nun bir projesi olarak endüstriyel bu futbol sektörüne bir ivme kazandırma projesinin bir parçası olarak da yorumlanabilir mi? Tabii tabii kesinlikle öyle. Zaten hani bizim bütün heyecanımız ondan. E, tabii orada şöyle bir iradeyi e, kesinlikle görmek lazım. Hani biz bunu maalesef kötü bir haber alırsak ve bunu kazanamamış olursak yani Euro 2016'yı yine de bütün bu projelerin hani 4 sene daha bekleyip 2020'de gündeme gelmek yerine yani bir şekilde yapılmasını sağlamak lazım. Bu konuda bence bütün herkese bir görev düşüyor ama öyle olursa Aynen dediğiniz gibi Türkiye'de müthiş bir kazanım olur. Yani stadyum yani şimdi aslında uzun bir konu ama mesela bakın şöyle bir örnek vereyim. İngiltere'deki futbol kulüplerinin e, stadyum dışındaki gelirleri mesela İtalya'daki futbol mesela yani Inter Milan'la Manchester United'ın stadyum dışındaki gelirleri çok birbirinden farklı değil. Ama stadyum geliri de korkunç farklı yani. Çünkü Yeni, yeni bina demek, yeni gelir demek, yeni e, pazarlama imkanları demek. Ve sırf stadı var diye İngiliz kulüpleri aslında bu kadar başarılı oluyorlar bu aralar diye böyle iddialı bir şeyim de yorumum da var. E, Türkiye'de yani biz farkına varmıyoruz ama aslında bütün kötülüklerin anası e, Stad, diyorum, ek, tesis, evet. tesis değil mi? Evet. Evet peki e, biraz da e, şimdi bunun mekaniğinden de bahsedelim o zaman. E, şimdi 28-29 Mayıs tarihlerinde bir görücüye çıkma durumu var tabir caizse Cenevre'de mi ya? Yok İsviçre. o zaten son artık evet kararın yani, verildiği gün 28 Mayıs ve, cuma günü Cenevre'de evet. Kim veriyor ve nasıl veriliyor bu karar? UEFA <gülüyor> yani, yani bu tamamen bütün hakların bütün ticari haklarının ve bütün hukuki haklarının UEFA'ya ait olduğu bir turnuva bu zaten. UEFA'nın e, en büyük gelir kalemi yani. UEFA biliyorsunuz bir kar amacı gütmeyen bir kurum ve Avrupa futbolunu kalkındırma misyonu olan bir kurum ve bu turnuvayı UEFA sahipleniyor ve bütün gelirini de UEFA sahipleniyor ama ondan sonra o gelirini Avrupa Federasyonlarına dağıtıyor. Dolayısıyla bu, bu, bu turnuvanın akıbetiyle ilgili verilen bütün kararları da UEFA veriyor. UEFA demek de UEFA'nın Yönetim kurulu demek. Avrupa Futbol Federasyonları Evet. Ve 13 kişilik bir yani 16 kişilik bir yönetim kurulu var. Fakat üçü taraf oldukları için oy vermiyorlar. 13 kişi oy verecek 28 Mayıs'ta. İşte biz de bu 13 kişinin Türkiye'ye yönelmesini sağlamak için çalışıyoruz zaten. Bu biliyorsunuz olimpiyat oylamasında işte yaklaşık 110 kişilik üyeler var. FIFA'da yaklaşık 24 kişilik bir komite var. UEFA'da da 16 kişi. 16. Peki kimler? E, Türkiye'nin dışında e, rakip diyebileceğimiz, yani buna aday olan ülkeler? Yok yani ülkeler. zaten rakip diyebileceğimiz değil. Bayağı rakipler var. Evet. E, Fransa ve İtalya iki tane rakibimiz var. E, bu sene enteresan oldu. Yani Avrupa'nın en iddialı iki ülkesine karşıyız. Mesela dört sene önce Ukrayna, Polonya, Hırvatistan, Macaristan, Yunanistan gibi hani biraz daha e, yani ikinci Avrupa futbolunda hani en tepede olmayan ülkeler de vardı rakip olarak. Şu anda hani İtalya, Fransa gibi e, iki tane futbol devine karşı bir kampanya sürdürüyoruz. Ee, bir, Alp'le de bunu daha önce Alp ile de spor programcımız e, konuşuyorduk. E, yani e, Fransa, İtalya, İngiltere gibi e, ülkeler sürekli olarak bu organizasyonları devamlı yapmaktalar. Ve böylece bir çeşit artık kooptasyona dönüşmüş vaziyette gibi bir görünüm de var. Hep onlar alabiliyorlar. Doğru doğru yani hem İtalya hem Fransa bu organizasyonu ikişer kere yaptılar daha önce. Sonra Dünya Kupası da yaptılar. evet. E, haklısınız ama hani bu maalesef bu çok önemli bir yani böyle bir yazılı bir kural yok yani hani iki kere yapan e, hiç yapmayana göre daha az avantajlıdır diye bir kural yok. Hatta bilakis yani e, bu tip organizasyonları daha önce yapmış olmak e, bir tanışıklık getiriyor ve hani lobi konularında da bir avantaj getiriyor. Çünkü zaten hani e, yani bir Fransız yetkili o ile konuşurken hani işte daha önceki turnuvada şöyle yapmıştık ama bu sefer daha iyi yapacağız gibi bir hani bir daha bir empatik bir konuşma yapabiliyor yani öyle aslında Ama bu da tabii aranın giderek de açılmasına bir dengesizliğin makasın büyümesine açılmasına yol açmıyor mu? Ee, hep doğru açıyor, açıyor. Evet, açıyor. Hayır ben de yapıyorlar. yani tabii ki ben de bunu destekleyen bir pozisyondayım yani. Tabii ki size katılıyorum ama böyle bir kural yok. yok evet. Yani. evet. Örneğin FIFA'da hani hep bir e, Kıtasal bir rotasyon var yani işte hani önce Güney Amerika'da olacak 2014'te, 2018'de Avrupa'ya doğru bir temayül var vesaire. Yani orada dediğiniz gibi bir en azından kıtalara dağıtma yaklaşımı var ama UEFA'da böyle bir prensip yok. Onun için... Evet o zaman da e, peki şeyi nasıl e, halledmeyi düşünüyorsunuz? E, Neyi? Yani lobby mi gerekiyor burada nasıl Şimdi... Şimdi adaylığı bizim, güçlendirmek için ne yapmak gerekir? Şimdi bizim resmi adaylığımız ve kampanyanın başlaması e, neredeyse 11 ay gibi bir süre oldu. Evet. E, önce bir dosya hazırlama faslı var. Bir de işte bu dediğiniz gibi iletişim faslı var diyelim. Hem yurt dışında hem yurt dışında. İşte bir de yani oy verecek olan insanların hani kalbine hitap etme işi var. E, bunları mümkün olduğu kadar ciddiyetle ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iradesiyle e, oldukça profesyonelce, oldukça e, ne denir dünya standartlarında hani Türkiye'yi bence adaylık esnasında bile yüceltecek bir yaklaşımla yapıyoruz diyebilirim. E, Sayın Bakanımız Faruk Bey, hatta Sayın Başbakanımız Sayın Cumhurbaşkanımız, e, ilgili bakanlıklar hani bütün ilgili kurumların gündeminde var şu anda bu adaylık. Ee, elimizden geleni yapıyoruz ama dediğim gibi yani çok kolay değil hani İtalya ile Fransa'ya karşı bu adaylık kazanılırsa gerçekten çok mükemmel bir kampanya yapmış oluruz. Ee, yani olay dönüp dolaşıp sizin yani aslında olay dönüp dolaşıp küçük bir olaydan daha geniş bir olaya dönüşüyor bana sorarsanız hani Türkiye'nin Avrupa'daki yeri ve e, Türk insanının Avrupa'daki kurumlardaki yeri. itibarı, imajı filan. Yani nasıl bir imaja sahip olduğuyla da bağlantılı. Evet herhalde, ama işte yani şey tabii imajı da ama şey belirliyor herhalde. Yani bizim mesela bugün Avrupa'da hani daha çok futbolcumuz, daha çok hakemimiz, daha çok medya mensubumuz, daha çok sponsorumuz, markamız değil mi? Olsaydı herhalde bu imajımızı değiştirmek daha kolay olurdu. Yani biraz e, o konuda ...biraz daha mesafe kat etmemiz gerekiyor... ...kanımca. Evet. Peki... E, ...o, o zaman da şeyi nasıl... E, ...nedir... ...sizin gözünüzde şimdi bu... ...böyle bir tahminde kehanette bulunmak... ...falan da çok Şu, anlamlı değil ama... Şimdi biz dosyamıza 15 Şubat'ta... ...teslim ettik İtalya ve Fransa ile beraber... E, ...teknik dosyayı... ...yine elimizden geldiği kadar... ...mükemmel bir şekilde yapmaya çalıştık. işte dediğim gibi... E, Altyapı projeleri, havaalanları, oteller, bilet fiyatları, hukuki önlemler, vizyon, misyon, futbolun gelişimi, stadyumlar. Bütün bu 800 sayfalık dev bir dosya yaptık. Bu dosyanın çok fazla bir eksiği yok yani İtalya ve Fransa ile yarışabilecek durumda. Şimdi önümüzdeki pazartesi o bir rapor gelecek bu dosyaların değerlendirme raporu. Sonra biz o raporla ilgili bir çalışma yapacağız ve 8-9 Nisan'da İstanbul'da bir UEFA'nın bir teftiş ziyareti olacak. O teftiş ziyaretinde bütün eksik konular konuşulacak, devlet desteği görüşülecek vesaire. Sonra Mayıs başında bu sefer de UEFA'da bir toplantı olacak ve UEFA 3 ülkenin de teklifini diyelim yani adaylık adaylığını yabancı basına ve Türk basınıyla ile paylaşacak. Yani... Diyecek ki işte bizim değerlendirmemize göre işte Fransa'nın şurası güçlü, Türkiye'nin burası güçlü. Ve bir tavsiyede UEFA'nın teknik ekibi oy verecek olan insanlara bir tavsiyede bulunuyor. Öyle mi? Evet Öyle mi? ama bu bir tavsiye yani bu bağlayıcı bir şey değil ama bir tavsiye. İşte biz o tavsiyede hani tabii ki İtalya ve Fransa'dan iyi olmaya çalışıyoruz. Ama en azından hani eşit de olmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da işte Peki, pardon iyi olmak ne demek bu anlamda? Yani mesela olmaz. mesela işte seyircilerin bir noktadan bir noktaya taşınması konusunda daha güçlü bir altyapıya sahip olmak, işte 24 tane futbol takımının konaklayacağı otel ve antrenman tesisi envanterinin daha güçlü olması, işte bilet gelirlerinin daha yüksek olması, hukuki açılardan UEFA'nın ticari haklarının daha iyi korunması, hani mesela biliyorsunuz işte Fransa'da sahteciliğe karşı çok ciddi yasalar var. Mesela Türkiye'de onu o altyapıyı kurmamızı bekliyorlar vesaire. Hani böyle birçok faktör var yani. Çevre konusu var bu arada. Sizin sevdiğiniz <gülüyor> bir konu. Bütün bu stadyumların ve ulaşımın planlanırken çevreye duyarlı olması, sosyal sorumluluk projeleri yani görseniz o dosya hakikaten 850 sayfalık bir ansiklopedi gibi. İşte bunların daha iyi olması gerekiyor. Yani bizim mesela Dediğim gibi otellerin, hukuki altyapının Fransa'nınkinden daha özverili, daha zengince hazırlanmış olması gerekiyor ki işte o konuda elimizden geleni yaptık. Neyse sonra bu e, değerlendirme raporları bu oy verecek kişilerle paylaşılıyor e, ve UEFA'nın e, Cenevre'de yani Nyon'da UEFA ama Cenevre'de büyük bir event olduğu için Cenevre'de e, her aday 30 dakikalık bir sunum yapıyor. Evet. E, bu sunumu da şu anda tasarlıyoruz yani işte bu sunumda 30 dakika çok kısa bir süre ama işte bunun da çok e, vurucu ve hedefe yani yönelik bir çalışma olması gerekiyor. Bu sunumu e, böyle profesyonel e, birisinden yardım alarak mı yapıyorsunuz yoksa tabii. siz mi mesela yapacaksınız? Yok yok yani sunumu kimin yaptığı ya da böyle... e, için daha çok erken yani biz yapmayacağız herhalde de yani şöyle orada ne mesajı vermek istediğimiz çok kritik. Yani dediğiniz gibi, hani siz bunu iki kere yaptınız, biz ilk defa yapıyoruz mu demek lazım? Yoksa Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde bu turnuvayı en iyi şekilde yapar mı demek lazım? Yoksa biz işte, hiç yapmadık. Onun için çok daha büyük bir hevesimiz var. Var ama bunun gibi 25 tane lazım? faktör var <gülüyor> evet, takdir evet. edersiniz ki evet. hepsini bir iyice bir yoğurup en yani rakiplerden ayrıştırıp öyle bir şey yapmak lazım. Peki tanınmış bir yani. İşte evet. Oyunculuk dünyasından sinema dünyasından bir tanınmış bir sunucunun girmesi gibi bir şey söz konusu te, oluyor mu bu, bu işlerde? Tek, yani bir kişinin 30 dakika boyunca bir konuşma yaptığı bir sunum tarzında değil bu değil, zaten. Öyle mi? Filmler var, müzikler var, bir takım evet. sürprizler var vesaire. Dolayısıyla sahnede birden fazla kişi bulunuyor. Ee, bir takım fikirlerimiz var ama yani güvenebilirsiniz ki çok doğru... Yoldayız bence ve çok iyi firmalarla çalışıyoruz. Dediğim gibi futbol federasyonu bu konuda çok e, ilerici bir düşünce yapısı içinde olmasından dolayı sayın başkan ve yönetim kurulu dünyada bu konunun uzmanı firmalarla çalışıyoruz Hı. ve e, yani büyük konuşmayayım ama hani çok iddialı bir ürün çıkaracağımıza eminim. Evet peki o zaman heyecanlı bir. Evet, sizin de artık 28 Mayıs'a kadar gündemde arada sırada değinizsiniz. Evet, daha önce birkaç defa da Alp'le bunu konuşma fırsatımız olmuştu zaten. Evet, değiniriz. Yani aslında... Çok büyük bir organizasyon yani. O evet. açıdan da değinilmesi medya açısından hak eden bir konu yani. Teşekkür ederiz ama aslında bunun devamı da var. Yani demin söylediğimiz gibi burada bitmiyor aslında bu. Dediğimiz gibi olimpiyat da var, hatta dünya kupası da var. Yani benim hep içimden hani boş vakitlerimde Türkiye'nin böyle bir 20 senelik bir dev, dev organizasyon planı, planı olması evet. benim içimden geçiyor. Yani bu da bambaşka bir konu ama aslında hani biz bunları yaparken bir yandan e, bu, bu değerlerin kaybolmaması için de bir takım çalışmalar yapmak lazım sanki. Evet peki çok teşekkür ederiz Orhan Bey. Ben teşekkür ederim sağ olun. evet. E... Euro 2016 diye mi okunuyor? Avro evet. 2016'da diyebiliriz. Yani UEFA'nın Mayıs sonuna doğru karar vereceği bir e, Avrupa şampiyonası, futbol şampiyonası Türkiye'nin adaylığını Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreter Vekili Orhan Gorbon'la konuştuk. Daha da bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. E, T-Bone Walker'ın blues'cu Doğum günü münasebetiyle bir parça dinleterek ondan da bugünkü Açık Gazete programını da bu şekilde sona erdiriyoruz. Hepinize günaydın. till I almost forgot my name Red and white of a song. 갔대.